Elhamdulillah, lillâcağına alâbâmâküm, alâfadil evlâhı gâinallah. Yama'kır fi qiyat-saamee illa bilhânâ abdiâet, Resulü Rabbin ya Muhakk. <Sessizlik> Salve ala Resulü Muhammed, Allah Sala'nın. Salve ala Qavir, Ulûb'na Muhammed, Allah Sala'nın. Salve الامين يا شيخ نور الامين يا شيخ بانو قديم واجود بتنيم ذاته اقرئ بانو الكرام يا اخ نور بسم الله الرحمن الرحيم نما من باب تنزل ورضيا على الله اسمه ويعلم مستقرها امسدعها كله في كتاب الدين صدق الله العظيم حَسَّنْتُكُمْ بِالْحَوْرُ الْقَيْوُمِ اللّٰي يَا اَمُوتْ اَوْلّٰهُ وَا دَفَاتْ اَنْكُمْ فِرُّ اَبْلٰى خَوْلَ وَالْعَبْ قُوَّةِ اِلّٰهُ iki, sekiz son ikisi yapıldın mı? He? Altıda mı kaldık onda? Yani yediye bak, demedik yedi. Allah'ın salli Geçen ders oradan oradan veya hatta bir şey yine tamamlatamadık herhal. Yani bitiremedik. Yakup Aleyhisselam ile Yusuf Aleyhisselam arasında ne oldu meselesini. Hakkınızı da aramıyorsunuz yani. Bunun sonu kaldı, bunun başı kaldı. Hakkınızı arayın yani. Mevzular yarın kalmasın. Şimdi ne dedik orada? İki kişi arasında çok sevdiğinden muhabbet olursa Onların arasında ruhani irtibat kuvvetli olur. Bazıları bu ruhaniyet cismaniyete dönüşür, temsil eder. Yani şekle duruyerek de ruh görünebilir. Kendi bulunduğu yerden başka yerlerde. Bunlar vakıatta var olan şeyler, görülen şeyler, bilinen şeyler. Tasavvufta zaten mütevatif bir konu evliya Allah'tan birçoklarında olmuş. Ama Yakup Aleyhisselam'la Müsim Aleyhisselam arasındaki Mesela ne dedik? Peygamberler peygamberlikten önce bizimde ve sonrasında küçük ve büyük bütün günahlardan mahsurdular. Bundan dolayı ne demiyoruz? Yani huzur Aleyhisselam selam-ı züreyha bağıncı e, e, meleyyetli meselesinde yani Hz. Habibi Muhammed Ha ona ne iledecekti? Lev la ara rabbi. Rabbi kuvvetli hükçünü, celalini görmeseydi. Bunu dedik. Ama ne gördüğü meselesinde ee, Yakub Aleyhisselam Şenani dininde Hüsnü Aleyhisselam bu ayağın Filistin tarafı herhalde. Aleyhisselam Mısır'da. Yani şimdiki mesafede çok. Vasıtalar şimdiki gibi değil ama e, o zaman tabii daha zor gidilir, uzak gidilir, vakit yolu ister. Ona bakarsan aşağı yoldan bu yola veya yani üst kattan buraya bile görünmek ayrı meseledir. O manevi bir devreye girdiği zaman manevi zaten onun uzaklıkta yakınlık mesafe söz konusu olmaz. Hayüz, kilometre mi? 100 metreden o zaten. E, olmayacak. hiç 100 metreden de olmaz. Dolayısıyla yani uzak olması daha büyük bir keramet, daha büyük bir mucizelik vermez yani. Uzaklık, yakınlık söz konusu değil. Yakup selam duvarda zuhur etti. Böyle parmağını da ısırıyor. Isırmış halde gö göründü ona. Ee, yani sen e, diyor ki ona sesiyle ki babasından kaçırılmış kuyuya atılmış köle diye satılmış neler başına gelmiş babasını görünce ne kadar etkilenin ee, dedi ki ona sen e, Allah'ın dinde peygamberler defterine kaydedilmişsin daha o zaman peygamber değil ama olacak sen Allah indilde peygamberler divanında kaydedilmişsin. Nasıl bu iş yaparsın? Geçince bile parmağın ısır yani şaşkınlığından olacak iş değil. Böyle yapıyor. Yusuf aleyhisselam o, o vakit biraz durakladı yani. Fakat e, tabii beşeriyet beşeriyet gereği insanda şehvet var. Bu şehvet baz bir sönüyor gibi olur. Sonra bir de hararetlerin devreye girer. Herkesin yaşadığı şeyler, bildiği şeyler, zor işler bunlar. Ondan sonra e, zülekaladınız zaten onu zorluyor bu işe. O yine ona meyledecek ki, ki Rabbinin burhanını görmesek e, Rabbinin burhanı işte o kuvvetli delil, normal delil değil kuvvetli delil. Hak ve Aleyhisselam duarda gözüktü bu nida yaptı, ama yet, yetmedi. O zaman ne yaptı? Yakup Aleyhisselam geldi göğsüne bir vurdu. Şurasına eliyle. Şimdi bu ne oluyor? Çamaş. Yani görüntü hadi geldi. Ama sadece görüntü şeyinde kalmadı bu iş. Tamamen Yakup Aleyhisselam gelmiş ki eliyle vuruyor. İstiyah i̇şte, evliya Allah'ın oraya gelir. Tayyip mekan. Şunlar bunlar zaten peygamberleri asalete muciz olarak. Peygamberlere tebâiyet tarikiyle Rahmet olarak bunlar olan şeyler bir ordu göçüne göçe olacak çevreti parmak uçlarından çıktı bütün şey çevreti çıktı. E şimdi on dedik Allah Teala sevalliçe işte böylece nasıl falan su evvel taşya kötülük işleri fuxyu zinayı e, Yusuf'tan böylece çevirdik. İşte Peygamber olursam böyle yaparlar. Yani masumluk bu engel çıkarılar. Yani sen o günah yapmana izin vermezler. Zaten senin e, meylin ve iraden de Allah'ın yanında bellidir ki sen korunmuşsun ve Allah'a tercih edersin, helal tercih edersin, haram etmezsin. Senin hakkında zaten bu ezelde görülmüştür. Bu bir Allah'ın yanılmaz ilmi de tespitidir. Onun için zaten seni seçerken peygamber olarak seçerken bunu bilerek seçmiştir. Bunda Allah-u Alemu hayfi ve ceali misaletehu Elçilik vazifesini nereye koyacak? Kime verecek? Beni Allah bilir. Onun için millete ne demiyorlar? Peygamber seçimi var buyurun. Demiyorlar. Referanduma şunu diyorlar. Yok oy kaçta kaldı, tatilciler mi gelmedi, boykotçular mı gelmedi. Hepiniz gelmeyin diyorlar. Hiçbirimiz lazım değiliz diyorlar. Biz size sormuyoruz diyorlar. Siz bilmezsiniz diyorlar. Allahu la diyor Kur'an. Allah biliyor. Siz bilmiyorsunuz. Şu bilmiyorsunuzla e, Efendim intibak edeceğiz, uyum sağlasak, devamlı öğrenme yoluna gideriz ve kaynağımızda Kur'an olur, Sünnet olur, tesir olur, hadis olur, fıkıh olur, hikâye olur, tasavvuf olur. O zaman biz de bilenlerden oluruz inşallah. Evet. Bunu e, bu şekilde anlatamamıştık, değil mi? Sonu kaldı, onun için bunu söylüyorum. Rabıta Tarifat Ahliye'de, Rabıta İcemiye kitabımızda bu konu işlenmiştir. Bu rabıtaya da belirli, sevenle e, sevdiği arasında, mülük ve şeyhsini, Yusuf Aleyhisselam'ın, Yaakba Aleyhisselam'ı hem baba olarak hem peygamber olarak e, sevip sahiplenmesi, Yaakba Aleyhisselam'ın, Yusuf Aleyhisselam'ı hem evlat olarak hem manevi Allah için, O'nun peygamber olacağı ona bildirilmiş. Dolayısıyla senin oğlum olmaktan öte bir durum var. Peygamber olacak bu iş. Ne Allah'ın dinine. Onun için ona karşı olan sevgi diğer çocuklarından farklı. Yok Yusuf Aleyhisselam daha yakışıklı, daha güzel diye misleri yok. Peygamberlerde böyle yakışıklıktan güzellikten falan sevgi olmaz. Göstani sahiplerle istekleri artmaz. Onlar Allah için severler. Allah için bu üzerlerden Allah için severler. Onun için Yusuf Aleyhisselam'a olan muhabbetin kalniğe başka. Manevi, zahiren güzel diye ayrı bir şey. Onu zilez havadeniz'e tahammül diyor aşık olmasına durumda. Kadınlar elma doğuracağım diye ellerini doğuruyorlar. Onlar çünkü ürüne bakıyorlar, surata bakıyorlar, cemale bakıyorlar. Ama embiya, evliya o zahiri güzellikle festin olmaz, aldanmaz. Orada o sevgi, o irtibat Allah için Demek ki müritte de şeyhini Allah için sever. Bu sevgi çok kuvvetli Rabıta kuvvetli olur. İşte tarik etten sağlamların bildiği yöntemlerle. Rabıta kitabında da bunun çok detaylı tarifleri çeşitleri beyan edilmiştir. Ee, bu rabıta olursa Yahak Aleyhisselam, Aleyhisselam, da devreye girdiği gibi sevgi de devreye girer mi? Girer. Devreye giremez. Mevla devreye sokar mı? Sokar. Yani yaratan kim? allah Teala. Ama işte bu gibi noktalarda yaratır. birbirinin sebepler, mevla sebeplerine bağlamış işleri. E, aralarında irtibat olmayan, sevgiz olmayan kişileri de birbirinden ne yapmaz, haberdar etmez. Birbiri hakkında müdahale ettirmez. Ama e, irtibatın zaten varsa, ama bu sevgi de Allah içinse, ya, bu da amellerinin üstündür, ve bunun bir mükafatı olmalıdır. Dolayısıyla senin dünya hakile korunman sağlanır. Yani evliya Allah senin korumalarını muhafaza etmeli, Efendim bir kazadan beladan Allah Teala devreye sokar. Allah Teala melekleri devreye sokar. Ervahı, ruh, ruhaniyeleri devreye sokar. Cinleri devreye sokar. Velileri devreye sokar. Hayatta olsalar da de fark etmez. Abdülkali Zeylani naduya Allah'ın vefat etmiş fark etmez. Ruhaniyeti tasarruftadır. Ya, bazı velilere özel yetkilerin işte bazıları ee, o halde değildirler, o makama talip değildirler. Mesela bazılarının üstünü dozenle dümdüz edip bahçe yapmışlar. Endülüs'teki gibi park yapmışlar. Üzerinden de baldırı çıplaklar geliyorlar da geçiyorlar. Kimsenin de bacağı macağı kırılmıyor. Orada o makamda bizzat demek tasarrufta yahut da makam yüksekliği düşüklüğüne de delalet etmiyor. Çünkü öyle sahabe-i da mezarlarının necidliği var. Rakka'da o Şialar altı üçüncü sahabeyi gündüz ettiler. Bir tek üç bırakmışlar. İşte Eysel Karanizat sahabe değil Übey ibn-i Kâb'l-i Ammar bin Yasir'i şey ettir. Şimdi de efendim, ışıkçılar geliyor, onları bomba atlar. E, o geliyor, o gidiyor. Allah insanları birbirine uğraştırıyor da böylece belaların büyüğünü savuşturuyor. Yoksa Müslüman kalmayacak dünyada zaten. Cavurlara kalsa birkaç sürü de birbirini boğacaklar. Ama onların da başka başka bir dert geliyor. Öylece tutturuyorum evine. Yani o zatın kabrinin üstünde işlem yapılmasına müdahale etmemesi onun makamının düşük olduğuna delalet etmez. Belki makamı ondan çok düşük olan bir veli vardır. Şarpar, Ceren gibi çarpar. Yani Anadolu'da Bolu, e, şeyde Gül Baba vardır. Hacı bayram verdiğini hemen altında yolun üstünde durur mübarek. Böyle yol üstünde duran bu çok mezarlar vardı. Bu yol üstünde yol kenarında duranlar efendim yol istemi güllüğünün, trafik dinlenme güllüğünün, Evliya Allah vücutından gurmuyor. Evliya Allah tozarın şeyi kırıyor. Tozar geliyor, tozar kırıyor, şoför düşüyor, falan falan oluyor. Daha fazla uğraşmayalım diyorlar. Bu mükemmeli değil. Yani bu o kadar fazla olmuştur ki vatanımızda memleketimizde artık e, bu dozer hadiseleri Süleyman Gökdeş'in tren hadisesine benzemez yani. Çünkü hakikaten çoktur. Herkes bilir yani dozer hadiseleri. Dozer'in dişleri kırılır yani. Ama o zat çok büyük evliya olduğundan değil o mutlaka velidir. Ha şimdi evliyanın yatırım yanında, türbesin yanında herif efendim mi açmıştır. Bekledik yağını daksın, fark etmez. O evde ya bir şey yapıyor. Ya bu zaten ölmüş ne yapacak? Ölmüş ne yapacak diye bir şey yok. Bak kırk baba var şeyde beykozda. Aladeleme yazdığı zaman mektup yazardık kolay bir şey. Ben de bir mektup yazdırdım geçen birkaç seneyder. Neyse mektup Adem'i tahkik geldi geri işte olayları görüyorsunuz neyse mektubun şeyini. Şimdi orada adam orada biraz şey var biraz ileride mesela yol köydür oraları sızdır o beykozun oraları köy yerleridir kızma mazleplerini yani gece kocaman bir taş yani bir hanenin üstüne kız aşağı yani atacak. Taşlardan geldi bak ya böyle dedi ki şey yani, geldi, Gelen yeter o kadar taş gökten havadan atmışlar. E şimdi bazı veliler böyle müdahale eder yani etrafına sokağa moka. He? Bazısı da üstüne oturusun. Bu balayın yersin içerisini halk edersin biliyorum. Ama bu balekte Mevlasıyla meşguldür. Seninle uğraşmaz yani. Herkese senle uğraşacağı temezil et Ama mesele de değil. Yaratan ancak Allah'tır. Ama Allah Teala melekler vasıtasıyla iş yapar mı? Kur'an'da bu rağati var mı? Oku deyince ne yapacaksın? Okudu işte. Boşuna sarığı takmamış. Sokakta bulmamış sarığı. Okudu işte. Fev müdebbirati enra İşleri yöneten meleklere yemin ederim. İşleri yöneten ben yönetirim diyor. Yaratmak bakalım da. Bu ayette yöneten sadece melekler değil onlar. Fahrugazi Hazretleri ruhlar diyor. Ruhlar deyince ruhaniler diyor. Dolayısıyla ölmüş velilerde çok daha tasarruf diyor. Çünkü işleri yöneten ruhlar. Allah Teala yönetimi onlara veriyor. Ama yaratmak Allah'tan ama tasavrı ve yetki veriyor. Çünkü verdiği bu ayet söylüyor? Yoksa meleklere yöneticiden mi? Demez. Yani bunlar Kur'an'da çoktu. Allah ve etevefelem rüsuhayne mevke. canları ölüm vaktinde canları Allah alır. Bu ayet Zümer Suresi derle gelen. Sece Suresi Kulletöfefakum melekul mevke. Habib söyle ki canlarınızın ölüm meleği alır. Başka tevelem tera kafirlerin canını melekler alırken yani Esra Aleyhisselam'ın yardımcıları olduğunu da bildiriyor. boğaza geldiğiniz Azim Aleyhisselam peksinler şimdi demek ki yaratmak bakımından hayatı yarattı mı he ana karnında cansız mutfe meni su alaka muzga Kur'an'ın tabirleriyle çiğnemet bonuttan tıkkı Hayat var mı bunda? Yok. Bizim günlükken canlandığı anda hayat var mı? Kim yarattı? اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ Tebareke. Hayatı yarattı. Yani ona can verdi. Canlılık yarattı. Oldu. Peki ölümü kim yarattı? Şimdi ölüm yaratılır mı? Ya ölüm yok olmak. Ölümün yaratılmakla ne alakası var? Sen öyle zannet. Kur'an-ı Kerim'e önce ölümü yarattı diyor. Çünkü ölümü yaratmak ne demek? Ölüm yok olmak değil. Buhar olmak, duman olmak değil. Ölüm ruhun bedenden ayrılma hadisesi. Ama bir daha mahşere kadar geri gelmeme üzere. Uykudakinden farklı olarak. Bu, burada da bir işlem var. Bu işlemi kim yarattı? Yani ruhun bedenden irtibatı kesmesini. Bu bir fiil ve muameledir. Bu muameleyi yarattım diyor. Ölüm, ölüme yaratmak niye tahliye ediyor? Ölüm zaten yok olmak. Yok olmak değil ki. Fena yok olmak. Ne başka? Mevla yok etmiyordun ki. Kesildiğiyle yok etmiyor. Kuyruk sokumunu çürütmüyor. Efendim buğdu atelik ölmüyor. Evela ölüm geçtiği başında. Sonradan yaradıldı ama yaradıldıktan sonra da vurdular olmuyor. E bil ki ancak cennet cehennemle beraber bir an için yokluğu tanı. Sırf Mevla kaldı meselesi. O var. Ama o bir anlık bir ruhada ölüm arzı olabilir. E, mahşer kıyamet toplasıyla herkes öldüğünde Öyle bir meseleler geçiyor kitaplarda. Uygundur buna zıt düşmez. Demek ki Allah öldürüyor. Canınızı alıyor. Öbür tarafta melekler canınızı alıyor. Öbür tarafta ölümle canınızı alıyor. Zıttık var mı? Fezat var mı? Niye yok? Çünkü ölümü yaratan Allah. Sebepler aleminde, azalya işlemi yapan yani adamın canına elini bulaştıran, adamın canına elini bulaştıran kim? Aslanırsın. Bu işi ona yardım eden melekler var mı? Ayağından tapusunlarla çekiyor. O zaman keşke ki, yok yaratmak başkadır, işleme koymak başkadır, Bula, e, o işi bizzat bildiğin mübahçebet etmek yapmak başkadır. Benler yaratır, benler yaratmasa. Özlemler seninle gücü yok kimse canını alma. Ona da hocam, alma işlemi yapmak gücü yaratıyor onda da. Bunlar farklı şeyler. O halde Allah dosttanın tasarrufları vardır. Onlar e, e, kendilerini çok seven, Allah için sevenlerle arabanın da olanlarla görüşürler ve buluşurlar. Evet Öldükten sonra da gelirler ziyaret ederler. Yapazakal uyanıkken görüşmek var mıdır? Vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle de uyanıkken Şimdi bakıyorum bazı daha bir kitaplar falan. Ne olur mu da gösterdik e, iki sene hiç ben görüştüm demedi. Hazreti Ömer vefatından sonra on iki sene hiç ben görüştüm demedi. Hazreti Osman çok kadar sene görüştüm demedi mesela ama hiç sahabeden böyle bir şey yokmuş ya. Bu sonraki evliyalarda çok oluyormuş falan. E tabi çok oluyor çünkü o zaman Efendimiz'e çok yakın dönem zaten onlar sünnet tespit edici kulefayı vaşi değil. E, onlarda bir sorun yok. E iş zorlaştıkça zaman uzaklaştıkça, ihtiyaç arttıkça Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi teşrif ediyorlar. Neden de teşrif ediyorlar. Yüzüm üzerine oluyor bunlar. Yoksa burada çıktıktan üstün demek ki yaptık halinde yani. Ben Ebul Hasan-ı Sazeli, Ebul Abbas Nursi. bu elimle Resulullah'dan misafi attım diyor kaç yüz sene sonra. E ama Ahmed Rufa yedi, uzattı. uzaktı. Kabrinde uzattı. elin uzaktı, riyada değil. 50 bin kişi orada gördü. Yani şimdi, e, Abdü Aliye'yle de görenler arasındaydı. Ahmet Ruhay'da öpmek öp, öp, öp, öp, öp. taşım oldu. Belki burada ki onların 500'lü, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonraki, beş yüzlerde yani bu olaylar. Bundan ne anlıyoruz? O tatlar sahabeden üstündür anlamına gelmez. Ama onlardaki e, sevgi, tecelli artık dayanamayacak boyuta gelip teselli olamıyorlar. Sahabe öyle değil ki. Sahabede daha bir manevi istikrar var. Onlar teselli olamayacak ralimler ya da onları teselli etmek üzere bunları, e, bu nimetleri kendilerine ikram ediyor. Allah-u Teala bize de rüyada görmeyi nasip edelim. Rüyada görsek hem deyilmiş. Hem deyilmiş bizim için. Ya nimetten e, görüşenler var hala. Yani buna da şu şey diyor mu? Efendi geldi. Asıl Allah'a sallallahu aleyhi hastanede ziyaret etti beni. Ebru Mesuf geldi bunları duyduk. Yani dolayısıyla kendisi görüştüğünde söylemez. Ama işte orada bir hal oldu. Şöyle bir diyelim. Bu makamda insan mı vardı? Allah Teala, Allah'ım himmetini üzerimize daim eylesin. Şefaatlerine bizleri nail eylesin. Amin. Yani ben, bana niye olmuyor? Sana niye olmuyor? Sen ne koydun da ne istiyorsun? Sen ne koydun? Masaya ne koydun? Ne istiyorsun? Onlar canını koydu. Cananını koydu. Her şeyden çok onu sevdiler. Onun sünneti için bir sünnet için canımı vereyim dedi. Bir sünnetini ihlâ etmek için. Biz gidelim dedi, değil mi? O tabii o makamı öyle kolay elde edemez. Uykusundan fedakarlık, nefsinden fedakarlık, şerbetinden Bak aç Açsuzurlat, e, tahammül, e, sünnete ittiba, istihat, keyif, lok. Biz gördük onları. E şimdi onlarda böyle bir şey olduğu zaman yatırıyor muyuz? Hiç yadırgamıyoruz ya bunlar hak etmiş. E şimdi biz ne yaptık? Dengel yaptık. Neyse fazla da yatıyoruz belki çok görülürüz diye de yatıyoruz da. yaptığımızda da bir şey yok ya. Yani. Evli Allah'tan böyle de mevla'yı görmüş rüyasında. Mevla görülür, rüyada görülür. Tecelli demektir. Tecelli demektir ama direk bir vasıtasız görüşmedir tabii ki. Şekilden münezrettir. Ama şekle giren nur var tecelliler. O tecelli istediği şekilde görünme demektir. Kendi öz zatı değildir tabii ama i̇mam Azam yüz kere gördü. Hakim-i tibirci, bin kere gördü. O duaları söylüyoruz. Duaların kitabında o ikisi de var. Birisi kalp mahşerden, azaptan korunma duasını istedi. Birisi imanı kurtarma duası istedi. Onlar yazıyor duaların kitabında. İkisi de var. Ama e, o zat da gördü. Ondan sonra da uyandı, Fakat devamlı yastık yanında gezerdi. Niye? Biraz sınıfa yapılsa söyle. Niye acaba? رَائِكُ شُرُورَ قَلْ مِذ۪ي مَنَام۪ي فَأَحْبَدْتُكَ نَعْحُشَ وَالْمَنَامٰي Kalbimin sürurunu uykuda gördüm diyor. Onun için uyutlamayı çok severim. Ama şimdi o Evliya Allah hakikaten doğru söylüyor. Senin benim gibi <gülüyor> yastığa yarım metre kadar uyumuyor ki. Onun derdi başka. Ha birisi de okur saravatları benim Resulullah Rüyada Görme kitabından 40 madde. Ta ona ilave dolu maddeler de gördüm ama tabii. ilave edemedim. 40 madde her hafta birini yap, her cuma gecesi birini yap, her pazartesi gecesi birini yap. Mesela o zaman uyu helal olsun. Ama tabi niyetin ne Resulullah'a bir haber vermişsin. da önceden işlerini gör. Ondan sonra efendim konuşmam, o günün de boşa gitmesin. Ondan sonra yatmanda ibadet veriyor. Çünkü Resulullah görüyünce yatıyorsun. Sen aleyhi ve sellem. Bu çok iyi bir şey. Ama hiç böyle bir hareketler falan duymuyorum. Kendini böyle şaklayanlar görmüyor. İzle vereyim diye merak ediyorum. Var, var bazen. Ama o zaten cömert. Bazı bir şey bana görünüyor. Sallallahu Teala ama biz bunların efendim görenlerin şahidiyiz. E, efendim sallallahu aleyhi ve dışında diğer verilerle aralarda iltibat olanlarla görüştüklerimiz şahidiyiz. Sanılıyız. Gelirler. E, haberler verilir, Kayıptan da bilgi verilir. E, Onlar ahiret alemin dedirler. Kayıbı Allah'tan başkası bilmez. Mevla bildirilirse bilirler. O zaman iş yani tabii ki ciddiye biner. Ama gören için ciddiye biner. Artık ona itibar etmek durumunda kalır. Şerata uygun meseleler. Yok şerata muhalefet varsa zaten zil karışmış olabilir, şeytan karışmış olabilir. Frekanslar karışmış olabilir. Ondan dolayı şerat burada ne bir bu kastırla mizandır. Ölçüdü, şerata, sünnete uyan rüyaları alırız. Efendimiz üzeridir. Zuhratları alırız. Anne-i rahmetullahi aleyha. Elhamdülillah. Yehdina ve yekulu ve çok Allah peygamber sanalı kadındı. Çok aşıklığı vardı. Babasına çok bağ bağlılığı vardı. Babası deden de büyük bir Hepsi gün yaşadı, zikri üzere öldü. Şahit Efendi Allah rahmet eylesin, kabrı nur olsun. Şimdi vefat etti, vefat ettikten sonra annem bir zaman sonra dedi ki geldi. Efendim çefenle geldi, duruyor karşımda, uyanık ama. Annenin değil, annesi de kıymetli, Salih'a bir hanım, biz tanımıyoruz anneannemizi. Kabrı nur olsun. E, o da muhterem bir insan oldu, riyat bize görüyor kabrı e şimdi bana dedi ki sen 65 yaşında olacaksın anneme. Annem bunu söylüyordu. Hakikaten tam 65 gördün mü? Mesela şu torunumu çocuğu olmamış 15 senedir, onun oğlu olacak. Sonra onu bir de alacak. Şu kızın çocuğu olmamış 10 senedir, o olacak. O sonra bir daha alacak. Halbuki hasta, usta öldü, ölecek hemen hakikaten 5 yaşında onun oğlu oluyor, onun çocuğu oluyor. Oğlum ne dediyse çıktı şimdi. E şimdi bu senar Efendimiz aleyhisselam'a gittim dedim bunda e, bir şeytan cin karışması olabilir mi bu sahih mi sahih gibi mi? Niye? İşte o babasını çok seviyordu bu e, O kadar hizmet etti ona otuz 40 yıldır. Hanımı öldükten sonra dedem evlenmedi. Bu aralarında Yakub aleyhisselamla Yusuf aleyhisselam benzeri sevgi olanlar öldükten sonra da böyle delilleri dahil olurlar. Ve bunun üzerine ne, ne meseleler daha bir annem o zaman anlattı, anlattı, anlattı, anlattı. Bilmiyorum çıkarsa ben, benim ölümüm de var işin içinde, daha da başkaları da var işin içinde. Birçok bilgileri verdi. E tabi böyle ya bilgilirse bilir, o ayrı bir şey. Peygamberlere asaneten eden bilgileri, velilerine temayet yolda bilgileri. Ama o zat veliydi, onu çok. Mesela Nazem'in kestirdi, <gülüyor> yetiştirdiği bilgilidir. E şimdi demek ki şu anda da devam ediyor. Oluyor yani. Yeter bir sevgiler Allah için olursa muhabbetler irtibatlar hele ki mürsidine şeyhine. Şeyh Efendi'nin yani efendim adlı gibi olursa zaten mürsidi ekme. O zaman onun devreye girmesi, rüyana girmesi, müdahale etmesi, sana bazı şeylere uyarması, bilgi vermesi, koruması. Bütün bunlar ayetlerin, hadislerin, hadislerin zıttına şeyler değildir. Hatta onlara uyan Rüvaatlerde vardı. Halis ne diyor? Sizin biriniz hayvanı kaçmaya başlarsa kendi de çölde hayvan kaçarsa üzerinde de su var hayvan giderse suyla Sen için ne demek? Ölürüm deme. O çölden çıkamazsın. Ancak o kadar suyla idareye de çıkarsın subat bir yere gidebilene kadar. Hidâ'e <gülüyor> Bas İstanbul'un ortasında gerek açtı, at kaçtı, mi değil? Yani bakalım, bilmezsin. A ortasında kaçarsa diyor. Ne olacak? Eşitliki ölüyor. Fen yunali çağırsın. Yani bu hadis imam Nurelli zikme ki şafi mezelinde müslümit ayarındadır. Çok büyük zat imam Nurelli el iskari dedi sende. Ne diye çağırsın? İbadallah, ihmişu, Allah'ın kulları tutun. Şu gene kaçır. Şöyle bir Allah'ın kulları yok. Allah'ın kulları tutun. İbadallah, Allah'ın kulları, aziz azrişu, yardım edin. Bak, bu hadisten sana öğretiyor. Feiyye, illya, hâbısın, şeyhâbısın. Allah'ın dünyada sizin görmediğiniz ne tüküz yuvarı vardır, o yakında onu tutar. İmam Devri Hazretleri, gör diyemeli o o zamanlar biliyorsunuz tahfileler, hayat ömrü yolculuklara, köylerden geçiliyor, aşılıyor. Bu hadise ne kutbu kuguluyor? Birinin diyor, geleci kaçma hastalığı. Ben de bu hadiste amel etmeyi hemen düşündüm. Kimse de yanımda var, hepsi yanımda bana bakın. Onlara da belli etmedim, hemen Eyvallah Allah ihmisi dedim. Yani dalma da çok bir zulüm şey yok. Zaten gönülleyen varlıklar, ruhaniler, evliya olan ruhlarından olabilir, meleklerden olabilir, cinlerden olabilir. O hadis-i şerifte beyan etmiyor. Ve diyor zahiren o gelenin kaç, kaçan gün o da kasr-ı ruh ikosa. Gelmasına hiç bir neden yok ya zahiren diyor. Tran şeyini yaparsın da Böyle araba şeyi, yolu kazar ya böyle sert bir vur böyle durdu diyor. Ya İmam ne dediği bu ya? Kitapta yazıyor mu? Ama zaten diyor hadis serif var da ben de bir amel ettim. Bakayım dedim, baktım, trağım. Kim gitti bunu şimdi? Zahiren görünürde bir şey yok. Yaratan Allah'tır ama Allah Teala bazı kullarına bazı yetkiler Neyse. Çöllerde görevli ruhanlar, denizlerde görevli olan ruhaneler var, dağlarda görevli olan ruhaneler var. Bide bunlarda vazifesi görev taksimi, he? Görev vazifesi. İlaç açan kararlar huzur alsınlar. Denizde, yani o da bir acayip bir şey. Duruş yeri orasıdır ama her dakika yerdeler, her dakika oryedeler. Allah Teala ruhaniyetle ne vermiş? İstediği şekle girme yetkisi vermiş. Hızır Aleyhisselam, İmam Rabbani Hazretleri buyurdu. Sabahleyi hat bir e şerif okuturken, Hızır İlyas iki de, ikisi aleyhisselam teşrif ettiler. diyor. Yani İmam Rabbani'ye de farklı bir görüş var. Birçok veli, onlar ölmedi hala hayatta dururlar diyor. İmam Rabbani Hazretleri de bu konuyu tabir edip teşrif ettiler. Zikir halkasına geldiler diyor. İmam Rabbani mi tabi? Kim çift çıkarabilir? Ondan sonra, e, dedim ki siz dünya hayatıyla mı hayattasınız? Bu da çok önemli bir şey. Diğer meşayif arasında bir istilaflı var, var burada. Kimisi ölmüşler hiç böyle bir şey yok ki. E, kimisi de hmm. hayatta kadınlar daha ödemişler diyor. Ya Allah bari kendine ne sorayım dedim diyor Niçi? diyor. Onlar da buyurdular ki biz ölmüşüz. Yani dünya ölüm geçirmişiz. Ama Allah bizim ruhlarımıza bir yetki vermiş. İstediği yerde hazır olun, istediği şekle giriyor. Ruhumuz yetkili, ruhumuz temsil ediyor. Bir şekle göre farklı farklı kılıflara göre istediği yere koydu. Bugün de buraya size hatmi şerefinize geldi. diyorlar yani. O da dedi ki diyor ben Allah'a bekliyorum evet işte. Ya dua buyurun falan bir şey istedim diyor. Kim dedi Allah Teala'nın özel seçilmişine nazar olan sele gibi insanlara bizim ihtiyaç şeyimiz yok. Doğamızın evza ihtiyacı yoktur dediler ki. Ya sen de Avrupa Paris'e almışsın bir tutmuşsun demişler ona. Biz ne istiyorsun demişler. Mevlam özel mazarına mazhar sınmıştır yani. Babun şefaat vermenin aile. Var. Evet efendim, evet, evet, evet, evet. Mevzu çok. Ama bu kadar maddi e, şeylerin konuşulduğu, maneviyattan kokup duman bile çıkmadı günümüzde. Değil mi? Her şey artık tamamen küçük cep telefonuna girmiş. Yani ekranlar da küçüle küçüle küçüle. Şu kadar cep telefonuyla her dakika her konuya vakıf olacak imkanlar e, tamamen maddeci bir bakış, materyalist bir e, bakış açısı. Her şey madde, madde, madde, madde, manadan eser yok. He? Sanki buralarda şimdi melek yok. Sağda solda melek yok. Sanki burada şimdi cinler yok. O da? sanki burada şimdi efendim, evliya Allah'ın ruhları yok. Resulullah sanki burada yok sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl olmaz? E, Bukhari müslim hadisinde melekler meclis zikilmeyip işararlar, meclis işararlar bulunca bir gün işararlar. Halim Mu'ya hadisinde kımara dönümüzü bulduk, orayı kuşatırlar. Yani Bukhari müslimde hadis var şimdi. Bir daha mı hatırlatalım? Meleklerin olduğuna dair. Müslüman cinler de hoşlanabilirler, sevebilirler. Teşekkür onlarda da çok eskarlılar vardır, gülmek istiyorlardır, bizim sohbete gelirler. Bilmiyorum dertleri nedir. Gelmişlerdir belki. Ama ee, mutlaka ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin selamlarını alır. Selam selamlar ona ulaşır. Kendisi duyur. Melekler ona mutlaka ulaştırır. Mevlüt-i şerif okursa ruhaniyeti de hazır olur. E biz böyle inanıyor muyuz? İnanmıyorsam da gavur olduk demiyoruz yani. Çoktan mücadele edilebilir bir konu değil. Zenf meselesidir, his meselesidir. E tecelli meselesidir, anlayışı meselesidir. Neler ne ciddiyorum yarın? Tatmayan bilmez. Yani şimdi tatmayan bilmez. Bu çok önemli bir şey. Adam da hiç böyle bu taraflarda bez yok. Maneviyattan ilk ilgisi alakası. Yoksa, e şimdi bunu adama da yani bunu anlatmakta zordur. Ama Allah Teala ruhaniyetlerimize bu cevti tattırsın. Bu cevtten bir nebze tattırsın. Bir zerre tattırsın. Amin. Ama en üstün iman nedir? Kaybayı. Biz görmesek de inanıyoruz. Görmeden de inanıyoruz. Bizim imanımız meleklerin imanından üstündür. Çünkü melekler çok şeyler, arş, kürsi, manevi alemde Allah'ımızın kudretinin, azametinin büyüklüğüne delalet eder çok ayetler görüyorlar. Onun için onlarda imtihan yoktur. Nefis yoktur, şehvet yoktur, şeytan yoktur, cihat yoktur. Onun için de makamlarında ilerleme yoktur, artış yoktur. Cihat bizdedir, nefis şeytan bizdedir. E bile dünyadaki insan şeytanları bizdedir. Onun için biz üstün olmaya kabiliyetliyiz. Ve elverişliyiz. İnşallah yerde yerde çakılıp kalmayalım. Ruhaniyetimize Seyri-Sübük yoluna, manevi yola girerek miraç yaptıralım. Ruhan, ruhani miraçlara erişelim inşallah. Işte ya. Aynı yerinde mül Gözüm benim mavuzda diyor yaptı Kadir Eliyan. Yani şimdi onun, onun gözü benim mavuzda. Bizim gözümüz önümüzdeki televizyonda, cep telefonda iki kişi bir etikte. Ne oluyorsun ya? Buna testi çek ya. Bu ne, ne var? Türkiye sen mi yönetiyorsun? Başbakan ne kadar televizyon kullanmaz ya? Biliyor ya be. Senin gözün nerede? Eliyan'ın gözü nerede? Yazık değil mi ya? Düz yolda yürüyemiyorsun. Kafanı duvara vuruyorsun ya. Şeye gül gülüyorsun. Nazar ver kadem ayağına bak demişler ben sana. Tar Nakşi tarikatında ayağına baksan ayağın mazgola girmez. Ayağın mazgola girmiş. Zor çıkarttılar bir saniye. Ama görmüyor musun? Niye bakıyorsun üretiş gibi? Nazar ver kadem ayağına bak kardeşim. Kuralı var. Alının yüzüne bak. işine bak, işine. İşine bak. Sen buraya Allah'ı bulmaya geldin. Manevi miracı ermeye geldin. Ruhunu göklerin üstüne çıkartmaya geldi. Sen yerin dibindesin ya. Sürülüyorsun. Kime söylüyorum? Kendimi söylüyorum. Sen sen sen. Kimsin sen? Ey adam, ey adam, ey e, e, e, e kardeş, ey velet, ey e, oğul. Hepsi biziz yani. Muhatap biziz yani. O için Allah'ın bizi derlesini toparlasın. Allah'ın bu kalbimizin dağınıklığını toparlasın. Allah'ın hidayet üzere toparlasın. Amin. Ya Rabbi ya. Veya fayrani asrı, veya fayrani asrı, mübarek cuma geçirilmedi. Allah'ım İslam'ın huzuruna yedir bizi. Zikrin tadına tattır bize. Allah'ım manevi ricali verbi Allah'ın sohbetinden hissedar eyle bizi. Dostlarım senin uzağın için kuvvetli geçirdir bizi. Manevi alemin anca buluştur bizi ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle de görüştür bizi ya Rabbi. Amin, Amin. ya Rabbi alemin. Allah'ım sallâle seyyidine Muhammedin mâle aleyhi ve sellem. Sende. Şimdi biz e, yedinci maddedeniz dedik ki, bu yedinci madde ne dedim? Yeni yedinciciler bunları e, toparlayalım. Bu hâtin, hatimi esam Hazretleri dedik, değil mi? Kimin arkadaşlarından, kimin arkadaşından dedik? Dedik ya, hocam kaç oldu diyorsun tabii de, şakıfı. Şefi bin Derfi Hazretleri'nin eshabından. Şimdi Hatim Esam e, Hazretleri ne yapmış? Şefi bin Derfi Hazretleri'ne efendim hizmet etmiş. 30 sene. O da ona demiş ki sen benden 30 senede ne faydalandın? Hatim Hazretleri'ne söylemiş. Bunlar büyükleriyle veriler, büyük zatlar bunların e, Ta İbrahim Eken dönemlerine, yani o dönemler çok yüksek. E, Asam yani sağır demek. Bu mübarekde sağır denmesi yani hakiki ismi iş değil. İşte bir kadın gelmiş, bir e, mesele sorayım derken gaz çıkartmış. Kadın çok mahcup olmuş. <gülüyor> mübarek hemen demiş ki, yüksek sesle şöyle duymuyorum demiş. Kadın da oh be de demiş, mübarek duymadı demiş falan. Bunlar böyle veriyorlar biliyor musun? Bizi olsak falan. Ulan ne terbiyesi <gülüyor> mahcup etme Müslümanı ve mahcup etme be. Önce ahlak ya. Önce ahlak ve ya. Ahlak ya. O da niye? Efendim kendine sahip oldu. Ya sahip olsa olacak. Demek insanlık oldu ya. Ne biçim insanız be? Bu hatim Hasan böyle mübarek menkübeleri yok falan. Keşkevet-ül Evliya'da e, yüzük veriyor. Böyle mübarek, haziletli, kamil, kemmil, zahir, batıl, bütün yiğimler İbrahim Ethem'den tarikat almış. İbrahim Ethem'den tarikat almış. Böyle şeylere bak. Efendim, muharebe, harbe katılmış. Efendim gazalara katılmışlar. Bunlar sadece böyle teklede çekilip. He? Mehmet Emine Roca gibi, Allah rahmet eylesin tabrinol olsun. Rus harbi çıkınca Afganistan'da 70 yaşında cepheye gitti. Mübarek adam Sen onun da 70 yaşı yani genç yani. 110 yaşına vefat edilmiyor. Ya, 70 yaşı genç oluyor. Ama orada cepheler de kaldı kaç ay. Bunlar mücahit oldu. Nakşi meşahifi bilassa tabi. Şeyh beri Demberi Mevla nakabeti hep öyle. Büyükler. Ya harbe katılmış lan. Şefesi beraber nasıl biliyor musun? İki taraftan da yağmur gibi o kılıç, mizrak yağıyor. Yağmur gibi yağıyor. Karışlar harbin ortasında. Ondan sonra şimdi Şakif Belkiyla, Metullahi, hatimin durumuna bir bakmış. Demiş ki, e, arkadaşım, yani, durumu nasıl demiş? Kendin demiş, şimdi evinde rahat oturuyor kendi haliyle. Şu anda sağımız, solumuz, o, mızrak falan yağıyor bu anda halin arasında bir fark var mıdır? Allah Allah. Öleceğiz diye korkmuyorlar. Orada geliyor, tevettür makamının bir inceliğinden soruyor yani. Ya öleceğiz zaten. Cevap alana kadar mızrak geliyor. Sormuş. Hatim Hazretleri, Hatim Hazretleri demiş ki, ya demiş, tabii evde demiş. Vahat, zikir, huzur hali var da, şimdi demiş İster istemediğinde sana bazı düşünceler geliyor demiş. Bak, bak, bazı düşünceler bir olsa biz zaten panikten gitti zaten. Paniklerle de kalp duruşu. Biz <gülüyor> toprağa. O mübarek de demişti. E ben demiş Vallahi ne evdeki tepkedeki halimler buradaki alim arasında hiçbir fark bulmuyorum demiş. İstersen çok da uykum geldi biraz iyiyim demiş. Şöyle yani yatmış başlamış uzunma. Yağıyor <gülüyor> ya. İşte tevettür meseleler, şükür bu. E şimdi sen de ben de böyle bir makam oğlum. Olmaz. Ama şimdi bunlar niye görünüyor bu kadar yağmur gibi şey yağıyor? oğlum? Sen şimdi oraya takıldın. <gülüyor> <gülüyor> Yahu kardeşim onlardan o yağmur gibi gelen okum uzrağı, kılıcı ne yaparlar? Allah'ın sizin görmediğiniz seninle yerine adanen ne araların? Sizin görmediğiniz kulları oranlarına. O şeyi attı mı İbrahim? <gülüyor> Bülent Yavuz'u attı mı? Bizi sitede mi? <gülüyor> Bak siz bu kadar beni dinlediniz. Bir de spor yorumcusunu dinleyin. Size tavsiye ediyorum. Gidip spor sitelere bakma. Bizim sitede attırdın. Bilip <gülüyor> <Kim> elan edeceğim. Şimdi <gülüyor> mi var? Bülent Yavuz. Bak adamı dinle. Adam yani kaç dakika bilmiyorum. Bana dinlettiler. Dedim ki bunu mutlaka kork. Çünkü 40 tane hoca söyler bu milletin ama o adam yaşamış. Gözüyle görmüş. Bak bakalım ya. Kıbrıs şeyinde diyor. Efendim o işte parasistan mı atlıyorlar? Neyse askerler atlarken diyor. Bir tanesi de zorlanmış falan korkmuşsun. Onda zorla attık diye falan. <gülüyor> yani ölme atlıyorlar canım. aşağı inme atlıyorlar falan. O vaziyette yağmur gibi diyor böyle. Aynı bu tabir. Kurşun diyor kurşun yağıyor. Belki bin kişi inip de bir kişinin vurulmadığı ama ne diyor? Ama diyor arkadaş bir esir aldık diyor şeyi. Ama detayını dinleyin şimdi. Nasıl hoca anlattı demeyin bak. Oğlum şimdi anlatmıyorum. Kesiyorum bunu. Allah Allah. Her şeyi ben mi konuşacağım? Biraz da milleti dinleyin ya. İşle ne alakadar ettiği için küpbeye geldi sıra onun için küpten. Cüpbeli, sarıklı, sakallı, bir bizatı, bütün o inen, iniş noktasından. Çünkü onlar atlarken bunları da tarıyor. O noktada kursunları böyle. Ha bunu kim söylüyor biliyor musun? Yunan mıdır? Ne diyor ki? Rum, subay. Rum subayı esir aldık diyor. Biz zaten anlamıyoruz. Kimse bu bulması diyor. Fakat Rum subay dedi ki diyor yani bu adam bunu nasıl çekir? Ben diyor gözümle gördüm diyor ya sizi koruyan gün vardı orada. İnanmamak mümkün değil diyor adam yani. Bunu tabii ben belki birkaç gün oldu bana kapanışı olabilir. Dinleyin de bak. Sen de diyorsun ki şakırlı bir hıraatı versen nasıl böyle muhabbet ediyor ya. Herhal her çok güzel muhabbet ediyor. Yaktı uydu mübarek. Hiçbir sorun yok. Şimdi e, şefikler için bunlar ilk zaten. Cengi'nin çocuklarında Türk topraklarında diyor bu kitap. E, yani Rumeli derlerinde Rum, Erzurum'da hem de Türk topraklarında ticarete nerelere gelmişse artık genç delikanlıymış. Müslüman girmiş bir puthaneye bakmış orada bir hizmetçi var putun başında duruyor. Kafası saçını kesmiş, sakalını kesmiş. Acayip elbiseler giymiş. Ne oldu? Şefir Gazette de bunu acımış yani. Bu bütün önünde durmuş, tapıyor. Ee, zavallı yani. Bunu Allah'a delalet edeyim yani. Kazansın bu şey. Helal olacak böyle şey. Ebedeceğim de demiş bak evladım demiş. Ee, arkadaşım demiş. Neyse kendine genç. Senin demiş bir yaratıcın var ki diridir. Bak bu diri değil. Alimdir. Bak bunun şeyden haberi yok. Şahin. Sen ona ibadet tı, et. Ben sana onun yolunu göstereyim. Hukuktan saygı veremez. Zarar veremez. O hizmetçi ne demiş? İşte böyle şeyler çok oluyor. Eyviyallahın hayatında. O senin e, yaratıcın demiş. Kadir mi demiş? Evelen misin? Sen demiş. Buraya niye geldin demiş ki? Zerret için demiş. Seni yaratan kadir mi demiş? Hani hayrdir, alimdir, kadir midir demiş. Demiş kadirdir. Peki seni kendi memleketinde rızıklandırmaya da kadir midir demiş. Kadir Sen buraya niye ticarete geldin o zaman demiş. Tabii o zahiri şerata göre sebepler alemin değil. işine gidecek. Ayrı mesele. Ama Şakit Hazretleri oradan ne anlamış? Ya demiş Allah'a yok, peygamber yok. Hiçbir ilmi yok, şuuru yok. O burada bir yet kendine göre batıla da bağlansa bağlandığı noktada sabit durmasını biliyor. Ben demiş böyle bir Allah'ım var hakikaten ben de dolaşıyorum ya. Allah aşkını gönderir. Demiş zülh yolunu seçmiş. Yani zülh yolu dediğin İbrahim Aleyman de böyle bir kıssası var. o da berk sultanı biliyorsun. Değil mi? Ava gitmiş yine. Ondan sonra ee, bir tane kartal mıydı ne bir kuşun sofrasından ekmek kaptığını görmüş. Yani kapmış gitmiş. Ya bu nereye gidiyor diyor o da ava damarak, öyle de şey damarak atı hızlı takip Biz O kuş da sanki kaybolmuyor da beni takip etler gibi böyle rolandide gidiyor. Hizmiz gitmiş o biraz yükselmiş bir şey, şeye. Kötepe'ye doğru kuş yükselip o da yükselmiş. Yani şeye gitmiş normalde dağdan çıkmaya başlıyor ama kuş onu ona yol veriyor yani. Bekliyorum seni sen gel. Gelmiş gelmiş gelmiş koca sultan ondan sonra macera meraklısı genç. İmkanlamış çok Oku, alışı, atı. Bir de genç bakmış. Efendim o kuş oturmuş. Ya. Orada bir adam elif onu bağlı. Dağın başında. Bu kuş da oturmuş o gün içine. Ekmek, aldığı ekmeği sokamaz ki ağzına. Sokuşasın adam ödül. Ekmeği kuştan sanıyormuş. Adamın da ağzına yediriyormuş. Adamın ecevi gelmedi ya, yaşayacak. şey yok. İbrahim Ece bunu görünce, Allah Allah, eskiyalar meğer, kafileyi soymuştan kadar da dağ başında canı var, e, soyulur bazen. Bu adamı da böyle bağlamışlar. Biz de i̇şte, yani bizi haber vermesin falan. Biz kaybolana kadar kimseye bizi şikayet edemez. O zaman İbrahim Ecem Hazretleri anlıyor bu işi. Allah Teala'nın kudretini, manevi yolu, rizik telaşesi yapmamak, dünyaya meyletmemek, hırsan üzüm yok, ne yalnız gönderir. Tabii çalışma düşünmek, hırsak bir uktama malumdur. Ama o çocuğa ora iğne yaldırıya getiriyor adamı, ağzına verdiriyor. İşte bir Allah'ın böyle kıssaları var. E yani bu yollar manevi yollar tercih etmelerin sebepleri var. Allah Teala bizi de tefsillenenlerden eylesin. Amin. Abi, şimdi Hazreti Hasan Hazretleri ben senden 8 fayda öğrendim demiş. Bu 8 faydanın 1. Altı Alçısını okuduk. Ondan sonra sıramız geldi. Yedinci faydasına. Ve faalettik sahibi atıyor. Yedinci fayda senden ne öğrendim? İnni raitu kulla hedin yes'abici. Bunu okumadık he. Herkesin ciddiyetle çalıştığını gördüm. Ve yetiştiydi bir mübareğe. Bekmenin üstünde, fevkinde. Çok mübareğe yaparak yani fazla güç sarf ederek. Çalıştığını gördüm. Niçin? لِيْتَلَوِ الْقُوْتِ Azık temini için ve maaşı geçim temini için. Ama ne şekilde bir ay diyor ki hatta o sebeple düşüyor ki şüpheli vizutlara ve haramin hatta daha ileri gidip harama düşende sadece rüşvete işte gaspa hırsızlığa vesaire herkes geçip geldiğinde düşer var veya hırsından dolayı o hırs onu ne yapıyor efendim haramlara meyrettiriyor ve mada bunu yaparken de ne yapıyor bunu sanki ben size söyledim ben onu bilmiyorum sana, yapıyor, kendini ben yine yönetiyor kendini alçaltıyor hatta kendini itibarçılaştırıyor beş para için rezilmiş var şey Her gün haberlere çıkan bir çoğu olaylarda e, dünya peşinde koşarlarken insanların ne suçlar ne günahlar itibarı ettikleri görülüyor. Fethi emmel tüzük ol ben de Allah'ın ayetini düşündüm ila lallâh rizkuha senin anlattıklarından uydu ha. Yeryüzünde hangi canlı varsa rızkını yenmek kime aittir? Allah'a itib. Baktım böyle ayet var. Anladım, yine risle Teala bildim rızkım Allah'a o Allah'a kesil olmuşum beş kere diyor ben rızkıma kesil olanın kuluğuyla meşgul oldum ibadetiyle meşgul oldum tamamı Allah'tan gayrinden tamamı de ben de keskin yani senden öğrendiğim Yanında dolaştığı mülklerden. Hadis şerifte ne buluyorsaullah aleyhissellem. Beni kата ayılar Allah teala kefaallah mı önüne dev olursak o mühafizle Kim dünyadan kesilir Allah'a evendir kendini bağlar Allah onu beklemediği yerlere rüzgünü gönderir ve geçim sıkıntısına çare gelir. Ama Allah'a kendini ayırabilmek basarısı. Tabi bu gönülle olur. Bazısı camide durur, tepkede durur, gönlü dünyadadır. Bazısı dükkanda durur, işçilik yapar. Hatta patronluk yapabilir, gönlü mevlada da olabilir. Bunlar şu ara, bu zamanlarda nadir vakalardır. Ama olmayacak şeyler de değildir. Bilmem kalbin Allah'a irtibadır. Ve da dairet dünya, ama bir kimse Allah'la bütün irtibatı kesip zikir yapmıyor, dua yapmıyor, Allah'tan hızlı hiçbir şey yok. Sadece dünyanın maddi sebeplerine dönmüş, Allah da onu dünyaya ısmarlar. Al dünyayla beraber o seni yoğursun bakalım. Yoğursun yoğursun. Ya dünya Merya'nın dünyaya emri var. Ey dünya Merya'yı dinler dünya bizi dinlemez. Uğduni men bana hizmet deme sen de hizmete Dünya diyor. Vestakduni men kademeki sana hizmet edeni hizmetçi yap. Sana hizmet edeni hizmetçi kullan. Şimdi dünyanın ilk büyük zengi kaç milyar doları varsa herhalde Müslümanlardan adam değildir o bilmiyorum. Yahudilerden olabilir. Evet. Kimse o dünyanın hizmetçi adı etkisi Anladın? Mı? Ama evliya Allah'tan öyle görmüşüm. Bütün dünya onun Kızmet ediyor. Onun dünyayla bir alakası yok. Tabu bize de temekkül nasıl ibadetini? Evet. Allah Allah. Karganın yavrusu diyor. Karga siyah ya. Yani. Yavrusu yumurtadan çıkınca beyaz oluyor He? Karga doğma. Denemiyormuş, buna ya ne çıktı buradan diyormuş. Kalk edip biliyor, öyle mi? Evet. He? Allah Allah. Ya o aç kalıyormuş. Mevla sonra o şey, ne yapıyor onu? Silahlaşıyor yani. O zaman Kargan onu görünce, aa diyormuş, tamam bu bizden diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Kurban oldu bu Kargan Rüzgiri gönderiyor Allahım ya Allah Allah. Ne işleri ya? O belgesel var ya zaten? Yani onda çok ayetler var. Rüzgâr ne işi? Buzulların orada neler oluyor? Afrika'da neler oluyor? Aslanlarda neler oluyor? Tilkilerde neler oluyor? <gülüyor> Şakal. Herkes rüzgâr işi şimdi ya. Hep kimin de rüzgâr işi? Ve kadar diyeceğim ne? Evet sekizinci. فَاَيْدَ اِنْ يَعَدْ كُنْ لَهَدْ اِنْ نَسْيَاتِ اِنْ دَالَ شَيْهِ مِنْ مَحْلُوبُ biri kendisi gibi yaratılan birine dayanıyor. Bazı müadev edilmek evet ile dünya, kimi altına gümüşe ve bazı müadev edilmek ile kimi işini sanatına ve sunâ atî, şu işin var, elinde bileğimde altın, e, işte yüzüğüm var, bileziğim var ve bazı müadev edilmek kimi e, malına ben mülkü saltanatına babam adımlayan mahmulumuz. Kimisi işte, amcam, babam paşa, yani yakınlarından çevresinden krallar var, reisler var, şimdi de işte yetkililer var falan falan. Baktım ki fetihlerden tümü kovulacak. Allah Teala'nın bir ayeti var. Bu ayetleri de yerinde kullanmak, yeri geldiğinde düşünebilmek amel ederek işte dünyayı terk etmek veya haramı terk etmek, şüpheyi terk etmek bunlar ince meselesi Ayet Kur'an'da duruyor. Sen de ona iman ediyorsun. Ama ne de lazım? İşte sen bir rızık kelasesiyle rüşvete düşecekken, faize girecekken, adamın malını kast edecekken veya neyse aşıracakken, bir zulüm haksızlık komşuma, dükkanında sahibine yapacakken bu ayetler aklına gelse, değil mi? O zaman dersin ki ya. Allah rızkımıza tevkül yahu. Niye harama girelim cehenneme canımızı atalım? Allah'ım ya Rabbim Kur'an'ın hadisleri bize lazım olduğu yerde hatırlat ya Rabbim. Amin. Unutturma bize ya Rabbim. Bizi haramdan helala çevir ya Rabbim. Ve te emmel gülü teâlâ. Şu hacini düşünün. Ve ne yetevekken alallahâhî fe Kim Allah'a tevekkül edersen hakkıyla güvenirse Allah ona yeter. Yani benim Rabbim var. Ben rızkımı helaldan temsil edeceğim. Veyahut da ben ona buna güvenmeyeceğim. Allah'a bana güveneceğim. Gerçek Allah Teala ne yapmaz? Onu kimseye muhtaç bırakmaz. Bu denenmiş bir şey. Denenenlerin de en sadık çıkanlarından bir şey. Fark direniyle, lütfuyla muamele ver. İmmya'l-u abbali bu emri. Allah Teala işine ulaşır. Yapmak istediği şeyi yapabilir. Var, Ama ben kaç gündür sıkıntı çirmiyorum. Beni görmüyor mu? Allah her şeye bir ölçü ve kader tayin etmiştir. Vakti saati vardır. Seni de belki de imtihan ediyordur. Seni de biraz sabretmen gerekiyordur. Böyle bir alacaksın. Günahlarına kefalet bulacaksın. Tertemiz olacaksın. anlayacaksın halinden anlayacaksın. Hastalık çekeceksin. Ondan sonra Sağlığın kıymetini bilmedin diye hasret çekeceksin. Günalar çekeceksin. Bu evlâne her şeyin nesi var? Bir ayarlaması var. Bu ayet-i kerimeyi düşündüm ve böylece Ay Allah, Allah'a tevekkül ettin. Kimseye itimat etmedin. Gönlümde kimseye güvenmedin. O hasbî ve nîm-i o bana yeter, ne güzel vekildir. Dedim, diyor. 8 yıl faide bu. Bunu da mı anlatmıştık yoksa? He? Maşallah, sen kafanız iyi çalışıyor. Ben unutuyorum ya, dünyanın Müslüman fetleri, büyükleri, kaç kez ziyaret ettim onu, onun çok nasib oldu. Müslüman. Bir balık yakalamış bu var. Balığı küçük kızın önüne atmış. Küçük kızı da ya bunların kızları, kızları nasıl oluyor ya? <gülüyor> babası nasıl oluyor? sevdiği şey oluyor işte olur. Bizim kızlar nasıl bizim kızlar? He? Var mı böyle bir zuhurat? İtecelli. Ya ne adamların kızları var ya. Ondan sonra gerçi Yahudinin kızında doğur. Ve diyorsun Allah hidayet verirse verir severir, değil mi? Allah Adam cimriyle kızını eli kesti ya. Ekmeyivermiş diye. Fakire. Ya. Bu ürünün testinde yazıyor ya. Kapıya gelmiş, güvence e, ekmek bir şey istemiş. Gidmiş gelmiş, otoya gelmiş. Sen nasıl yarışsın ya? Kızım elini Ne kimde adam var. Allah Allah. Kız öyle perişe maddi. Evet o zaman. Sonra iç gelmişler. Sonra da oturuyorlar falan. Annesi, babası gelmişler. Erkek tarafının. Yani oturup. Yani ben bu iç, iş, işte sağ elini kestiği için bu da sağ elini, işte sol elinden falan getiriyor götürüyor. Elini gizliyor. Ne yapıyor falan? Kadın da oradan. Kadınlar da çok titip o bir şey derler hemen. Oğluna bir fikir çökücek. Ya bu hakikler de hepsi zor olabiliyor ama bununla da hiç ilet yokmuş ya. Hep sol elinden iş yapıyor falan. Derken evin köşesine nida geldi. Bizim için kesilen elini biz sana geri verdik uzat. Bizim için kesilen elini verdim yapmışlar. Bu elli kesin vesak etmedi ki bu zavallı kriset. Babasına ne bozuk olan ondan da öyle kız oluyor demek istiyorum yani. İlla da e, anne babada şeyi yok. Denektir. Yani onun çocuğu bozuk olanlar çok da kendilerini de bozuk, boz, biz de bozuyoruz değil üzülmesinler on demek istiyorum. Hidayetler için duacı olsunlar inşallah. Kız çocuğu bakmış ki balık tutaklarını kibıldatıyor. Yani yeni avlandı ya böyle böyle darbalıkla. Zikrediyor ha. Ben gö görürüm. Görmüşüm ya Balık tutardık biz babamla. Ondan sonra atmış şunu suya bir daha. Allah. <gülüyor> Evde Allah'tan bir tane Kız öyle ya. Bana açıklar. Aksama kadar şey doldurdu bana şey. İyiye <gülüyor> geliren babbidi boşalmış. Kızım ne yaptın? Ya sen demiyor musun bunlar dedi. bu gazete düşünce yakalanırlar. Eee hadi i şerif var. E ne yapalım, gafil balıkları yiyelim de biz de mi gafete dişelim dedim. <gülüyor> Haydi abi ne yiyelim dedi sana yani. Çünkü böyle ayet sokuyorsunuz mu, bazı çocukların geliyor sana o hadisten dikiliyor yani. Baba ne oluyor diyor, hayırlı işler diyor yani. Ayete uyumuyor diyor, hadise uyumuyor diyor. Onlara da çok, hep çok öğretmeyeceksin yani ha. Mert'e bir şey öğrettiğini o, onlar da Facebook'tan Facebook'tan geliyor bak. Estağfet edinler, seninle de herde konuşmalarla büyük almış. Ondan sonra attı suya, babası diye orun dedi, inanıp ettiğimiz ayetin kesilmedi. Ne vardır diye. Dedi ki Allah ağzı kıpır danıyor diye dedi. Allah, dedi. Allah zikreden deden mahbubu yemene razı olamam dedi. Bu da başka yöndedir şeyler oldu şimdi. Çünkü ağzı kıpır diyor. Beyinli şeylere işe büyük hadi. Allaha tesbih etmiyorsun, Subhanallahü Amin diye okumuyorsun. Hiç bir şey yoktur. Bu ayet, bundan doğru bir kelam yoktur. Ve ne yapacak o da ya? her, her mahlukun diri var. Siz onların tesbih dügatını anlayamazsınız. Çok balık Ne yapacağız dedi? Yani demek ki onları doyuracak bir balık diye. Hatta Mısır'dan bin devre de var, büyük balıklar da çıkıyor. Neredeydi mübarek o zaman bilmiyorum. Çok da gelmiştir dünya. Baba dedi, tevekkül edeceğiz dedi. Terkül diye bir şey var dedi. O gelifaya ya, ne oldu? Olur mu? Bir atlayan safra yedi. Ama cünnetin usuyu çok büyükdür. Ah, dikkat etme ya, delilerin başlangıç. İnanma çeşit yemek. Her gece deli. Sürünmüş araçları, dedi bu, bu benim kerametim değil, bu bu kızın kerameti sonra o kızı vefat etti sohra kesin. Anladın mı? Mevla tam telekkül istiyor. Tam, tam. Yani böyle zerre kadar bir acaba olmayacak. Biz bu acabadan kurtulamıyoruz. ya. Kurtulamıyoruz. Benim makamım müsaade ya Hakikaten müsaade Yani o şeyi bulamıyorum. Allah Allah. Hemen ne olacağız ya? İşte kesap oldu. Şu oldu yok şunu gökçünü kapattılar. Bunu ettiler. Kendi cizdime de telaş ediyorum bazı kere. Bu bize yakışmıyor. Kurban olduğum sana Allah'ım. Çok ayıp oluyor. Necil oluruz ya. Sen bizi görüyorsun kalbimize nazar ediyorsun. Kaç kere necil olduk sana biz ya. Bundan sonra bize bir iman ver, bir yakın ver, bir tevettür ver, bir teslimiyet ver. Bir daha olmayalım ya Rabbi. Ay, bu da çok ayıp bir şey ya. Ya öğüt dese para göndereceğim inanıyorsun. Allah yol göndereceğim. Acaba dersen çok ayıp bir şey ya. Bu çalışma demek değil. Bayla de bak gideceğim 12'den sonra olacak herisan. Gece ne sabaha kadar çalışıyor. Siz kitaplarım var. Der yazıyorum. Şeyden de helal alımdan ben de bir şeyler bir ekmekleyeceğim. Anladın mı? Ha helal aldan ne yapayım ben. Topaktan nestan bana vallahi ben de bir şeyler para almam. Çalışma demek değil. Ama kalbinden Mevla, efendim, acaba ben atı olmuyum, hafadır olmuyum falan bunları çıkar. Ey Ben evvelce böyleydim çok. Şimdi o halden biraz çıktım. Ama neden çıktım? Kaç kere tehlike atlattım. Kaç keresinde de hiç rüzüksüz kalmadım. Şimdi artık bana tam tevküm gelmedi sana. Ama keşke çok daha evvelce bu halden de hasıl olsaydı, kaç kere rezil oldum Allah, Kaç kere Yani o düşünceyi, kalbinde gelmesiyle rezil oldum. Ferahsız bir iş yaptım anlamda konuşmuyor. Harama, şüpheye böyle bir şey tenezil ama bu kalp mevla bakmıyor Bu acaba görürsek, seziyor musunuz? İran Eten'in kısası var mı? O olacak, kaptesel var. İlki camide imam. İki de bırakıyor, öveni kılmış bu duruyor, ikinciyi kılmış duruyor. Gece çıkmadı itikaf, ertesi gün gülüyor, yemek düşmek yok, yok. Geldi dedi ki, ne da ben ıskerim falan, selamlar, nelerdeler işte. Zaten onu görüyor imam imamı kıldırıyor namazları. Ki onun zamanındaki imamlar, ne biçim olur tabii, o da iyi bir şey ya, alim olup, şu olur. Ya. Dedi ya kaç gündür burada duruyorsun, burada dedi hani zannetti ki hamsafılardan o da. Dedi sen burada hani biri beni görür de, hadi buyurun yemeye eve gidelim, kaç gündür buradasın, misafir isimlerdensin. Soracak zannediyorsan dedi, Burada pek de böyle bir sorun Yok dedi. Yani falan. Ne var falan. İşte dedi yani. E, sonra dedi ki açısız muktam biliyorsun insanını bayılabilir dedi falan. <gülüyor> sonra dedi. bunu de bir şey falan. Yani demek istedi ki camide bir şey olsun. Ben sorumlu olacağım. Yani çık diyeyim. Yani sen çünkü hiç çıkmıyorsun. Bu vaziyette de birkaç günü bir görüm var. Yemeğe getirdi. ha dedi. İbrahim Edebaz'a. İrveim değil ne Dedi anladım anladım şimdi de anladım dedi ya. <gülüyor> Halbuki anlıyor da bu var onu teşvik ediyor. Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Ya dedi şu kasıda dedi çaresi mi dedi? Orada bir yavucu vardı dedi. Hani dedi o bana sözler dedi sen git çabıla ne yaparsan her gün iki gideyim dersem gelişti dedi. Ha özür dilerim dedi ya o ben dedi öyle varsa diğerini dedi sabit gelip halim etti ya? Adam kız istemel dilince ilk soru. Hiç sakıyorsunuz. Sabit geliri var mı? İşte parası var diye gider. Patronun oğluna verir. Onlarsa da iki gün sonra fabrikaların yazılır. Ben burada molla, gelir yok, gider yok. Resmi şey diyor, peyi gibi. Memur değilim, bir şey diyor. Ama sizi demekli oldum ben neyse. <gülüyor> Yaşılayacağım, yaşamam. <gülüyor> Ondan sonra... E gelirim yok, bir şeyim yok. Allah'ın ömrü istiyorsun evladım. Allah'ın ömrü istiyorsun da ne yiyeceksin? Ne yiyeceksin? Allah senin kapına ekmek göndermiyor diyor. Bakın, <gülüyor> cidden. Hayır, baktala da ekmeği Allah gönderiyor. Ee, Unca akıtesine da onu Allah gönderiyor. Evde de evine gönderiyor Allah, Ağzına sokuyor hatta. Aa, leşin işte, leşin işte. Ama neyse işte, neyse işte. İttikab bir ses. Ama tabii Allah tercih eden taraf mutlaka... Dinde, dini tercih eden, ilini tercih eden mutlaka dünya ahiret e, dara geçmiyor. Dünyayı tercih edenlerin birçok sonunda sıfırı tüküküm. En nakinde dedi ki ona, İmamefendi dedi ki ona sen beni burada sıralı ibadet edeceğini, çıkıp biraz da neyi bu bulsan daha iyi olur. Lafı böyle başladı. O da ona dedi ki imam efendi, sen de dedi Allah'la kulların arasında elçilik imamet vazifesini bıraksan da efendim, e, sokağa gitsen çalışsan daha iyi olur. Çünkü neden Allah söz verdi bana rızkını gönderecek ayet dokuzam sana durmuyorsun. Yahudi iki gönderecek söz verdi deyince durdum dedi. Onun için bizde hakikaten ee, namaz, abdest işlerini de hallesek, haç gündeleri de hallesek, zekat fitrelerini de hallesek, hatta tarifat karşılarında günde beş gine, bir beş günde ilavelere de geçsek ve biz beşe beş katma tabiriyle nafileleri de çoğapsak, bizim kalbimizdeki dünyaya soğukluk, hırsı bırakmak, tamahı terk etmek, yakın göz ve gibi iman, Mevla'dan şüphe etmemek, Tam tevekkül ve teslimiyet ve rıza, Mevla'nın yaptıklarına, kazasına, belasına, kaderine, rıza. Bu makamlarda bizim pek e, yerimiz yok, bu taraklarda bezimiz yok. Ne olacak? Bunun için yata yönelmek lazım. Bu sohbetleriyle bir çoğaltmak lazım, bu konuları da konuşmak lazım. Bu konularda biraz dersler de ara ara yapmak lazım. Bu da sizi etkiler inşallah. Yani bazı yaşadıklarım etkilemiş olabilir. Sizle bir sohbet etkilemi olabilir. İnşallah birbirini uyaracağız. Uyaracağız, ikaz edeceğiz. Allah'ımıza tam teslim olacağız. Hatim-i Aslan bunlar söyledin. Fakal-i Şefik Sefri-i Cibberfi Hazretleri o sekiz faydayı dinledikten sonra buyurdu ki, Resfakal-i Teala ya hatim. Ey hatimiz Allah seni muvaffak etsin bu yine ve ve zebur ve ben tevrat İncil, zebur kuran hepsine vakıfım dedi. Dört kitaba. <gülüyor> dört kitabın خلاصası bu 8 faydadan ibaret bulundum dedi. Bak 4 büyük kitabın bütün özeti neymiş bu 8 fayda. Anladınız mı? Şimdi bu 8'in geride altısı aklınıza kaldı mı? Neyse dergi temelde olsa yazarız, bir şekil yaparız. 8 fayda İnşallah. O masaftaya dersin sadece metinleri sıralarız. Bu başlarız, derse devam edeceğiz. Hemen hamile bir erken, yani kütüb-ül Bu 8 faydaya göre hayatını tanzim eden... Dört kitap ile, yüz dört kitap ile amel etmiş olur. Allah'ım cümlemize müyessel eylesin. Şimdi buyuruyor İmam-ı Hazretleri. Ey ey, ey, ey, ey oğul, alim sana iki tane hikaye anlattım. Hikaye demek kısa yani. Birisi hatırlıyorsunuz. Hatim Hazretlerinden evvel neydi? Şibri Hazretleri ile ilgili bir kısa. İlkisi de her şeydeniz belki bir hafta, beş hafta geçeriz. İnşallah nasıl işte. Şimri Hazretlerinin kıssası bir de Hatim Hazretlerinin kıssası. Burada ne anladın sen evladım diyor. İlmi çoğaltmaya muhtaç değilsin. Anladın mı? İlmi çoğaltmak ne demek? Yani seni alakadar etmeyen, kabre indiğinde suale cevaba taallup etmeyen, mahzere çıktığında suratta mizanda seni köpeze etmeyen, yani o konularla ilgisi olmayan İnilleri, mantık, felsefe, aruz, kafiye, müzik bilmem ne, he, ne o da fuzüli bir şeyler bilen var ya. Adam der ya, hükmü şer, müsükleri bütün makamları. Bu konuda kitap gördüm geçen arapça gel geldi kitap mı yaptın? Eski kitap, 250 sene yani e, ne diyeyim 250-300 tarihler yani belki de bin sene ne falan. O şu kadar kitap, Musifi'nin namelerinin makamları da doldu. Ne yapayım dedim ben yani. Tez tabii geri verdim diye değil lazım değil ama benim açımdan. Fakat neyle uğraşmış ya? Hafız gibi ya, bu kadar Kur'an kadar kitabı ezberlemiş ya. Yazık günah ya. Bu millet ne olanları ezberleyenler var. Ne şiir kilapları ezberleyenler var. Ne bilmem ne işlerle, boş işlerle fızlı, o felsefeye kafa yoranlar var. Aristo Sokrat bilmem ne. Gitmiş dibine. Ne yapacan Aristo? Kendini kurtaramamış ya. İman edenler Aristo bulamamış. Yani İslam'ı bulamamışlar. Adamlar Allah'ı bulamamışlar. Sana ne bulduracak bu adamlar? Yazık sana yazık. Abi doktor musun? Mesleğinde ilerle. Mühendis misin? Mesleğinde ilerle. Anladın? Mı? İman mısın? Mesleğinde ilerle. Ama bununla beraber ilmihal farz, eriştet itikadı, onda herkes, doktor musun, cumhurbaşkanı mısın, başvekil misin anlamam. Çökçüysen de bu, provozor sende bu. Eğri göre itikadı kalsın, sonra fıkıhtan ilmihal zaruri. İlmihalinin detayları, ondan sonra da boş vakitlerde amel. Hele ondan da rızkını kazanmak, orada da hırs çapuk fazla meşguliyet başımı açmamak. Yol budur, başka bir yol çıkmaz. Bu Budur bunun uzaylığına halik. Güzel şehmet sakın sen olma halik. Güzel ama uçurumlara kayma. Yazık çabuk çocuğun kafasına. bir bilgiler sokuyorlar ya değil mi? Ya neyse bir şey demiyorum o kadar da. <gülüyor> Efendim Hazretleri derdi yani yalan olmayınca da bir şey de demiyorum çok sen. Sosyal, coğrafya, matematik, fizikten çizik, hiçbir şey anlamıyordum zaten. Düşü <gülüyor> çiftler gibi deney yap, bilmem ne yap, onu şey yap, bunu şey yap, uğraştık Sadece <gülüyor> o da kaldım dedim neydi ondan bilmiyor. Ne diyeceğiz? Dışarıdan itiraf ediyordum da zaten. Dışarıdan da iyi babadım orada. O diye gittim dışarıda mı? Ondan sonra lazım olan kadarla kal. Fazla bir şey de diyor. Sarf, nahil, beyan, bedi, Allah, tamam da kardeşim biz de okuduk. Ama bunlara teşhir, hadis, buklu, akai, tosa, anlayacak kadar yola çıktık. Ondan sonra yürüdük. Şimdi 10 sene sarf oku. Benim oğlum yine okur, töner töner yine okura döndü. 10 sene sarf, 10 sene nahir. Ee, yine geleceğim aynı yere bu da üzülenler var. Yani bir çocuğa 10 sene sarf nahirdeki metinleri ezberletene kadar bu Vahri Müslüm bu Davud ne şeyi 6 kötü bir sitteyi ezberletebiliriz. Yazık ya! Kötü bir sitteyi ezberletebiliriz. Kur'an'ı zaten demiyorum. Kur'an zaten illaki hafız olacak. Yani kötü bir şekilde ezberledikiz. İki hadis fazla ezberler. Yani kardeşim, yapma lan işte. Yani şarttan biz ezberledik. Ama yeteri kadar ya, yeteri kadar çokmuş. Maksada ermek lazım. Yolda kalmamak lazım. Hedefimiz Ankara ise, Sapanca'da çok yeşillik var diye durduğumuz zaman treni kaçırmamak lazım. Aa, bir de gelmiş tren kaçmış. Niye? Şurada güzel yeşillik vardı, dereyi seyrediyordum. Ama dakikasına bak da tirenin 5 dakika molaya gidiyor. Yüzü bu kadar otur dilden, yüzü bu kadar iğrençtir. Hedefe gideceksin. İlim çağıtmana lazım yok. Helena benlikim aile gibi ana sert Şimdi sana hak yolunun yolcusuna gereken nedir? İşte onu anlatacağım diyor. İşi getirecek ilim amelden sonra nereye? Ne filan? Nereye? Müslüke. Nereye? Taşova mı var? Şimdi koca İmam-ı ne felsefelerle uğraştı ne felsefecilerle uğraştı. Yuttu bütün ilimleri yuttu bütün ilimleri. Sonra ne dedi? Tasavvuf öyle evliya Allah'ın yoluymuş dedi. Onlar alenen uyanıkken bile melekleri görünler dedi. Koca İmam-ı Gezâli hüddetülislam döndü döndü. Emeli camisinin minaresinde ifadete çekildi minarenin içinde. Ağladı inledi Mevla'yı buldu. Evliyanın evliği oldu. Ama şimdi zahiri ilimde ondan aşık atanların hiçbirinin ismi esamesi kalmadı. Ama i̇mam Gazali kıyamete kadar yaşayacak. Çünkü neden? Çünkü sade kuru ilimde kalmadı. Ameli de ihlalsiz bırakmadı. Tasavvufa girdi, Allah'a erdi. Onun için biz deneyimli olan, bu yoldan gidenlere soralım hala yolu belli değil, yolu belli değil. Acaba Acabalarla belki bu yol çıkar diyenlerin tarifi üzere gitmeyelim. Yol bulmuşlar. Hidâde ermişler. mevlaya varmışlar. Dünya akıreti geçmişler. mevlaya varmışlar ya. Ulan hocalı böyle bir insan. Bu insanları biz dinleyelim. Bırakın siz o prof, ne, altında etiket, üstünde bilmem bandaj. Boşver. Boşver. Konuştuklarına bakma sen Buradan aşağı inmiyor onları. Hadi Elifülnetse bir geleceğim. Hem Elifülnet için de konuşuyorum bunu şimdi. Kendi için de konuşuyorum. Tasavvufdan nasıbı olmayanlar için konuşuyorum. Hele ki o, onu boştar o. Bazılarından bahsediyorum. Hadisini inkar ediyor, hadisini inkar ediyor. İlahi acıyor. Ama hiç konuşmuyorum. Zannede onların ilahtan mali yok yani. mi? Şunu, şununu kastediyor, bunu kastediyor gibi. Onları ikişim değil. Ben şimdi Elifülnet. Alim, hocam doğru düzgün fetva veriyor. Onlardan da konuşuyorum. Neden? Şimdi tasavvuf geçmesi olmasa, bir mürşide bağlı değilse, yine sana doğru yolu tam <gülüyor> Ama sen ondan bir mi alacaksan bir, bir fıkıhtan bir fetva almış. Eylüsün etse sorabilirsin. Ama Allah'a soruyorsan, geleceğe rüzayı soruyorsan, cenneti de onlara sorabilirsin. Ama Allah'ın rızasını soruyorsan, bu demin anlattığım teslim, tevekkül, yakın, ihlas falan falan soruyorsan gel i̇mam gazali sana, bu için sana hak yolunu şimdi beyan etsin. Hakkaya şal ha? Bakalım hak yolu neymiş? Çok önemli ha. Bundan sonraki derslerde mübarek bayağı bir gerin bir bilgi vermiş. Kısacık bir risale kaçarız konuşuyoruz. Siz de zannetiniz değil, hoca onu her unuttu, o etti, o yarım kaldı, Miraç'ta yarım kaldı, hiçbiri yarım kalmadı inşallah. Eylül verip bitecek bu derslerden inşallah. Sonra Miraç'ta bitirilin inşallah. Ondan sonra da ben size dediğim gibi derslerimiz olacak. Yani televizyon kurulduğun ki belki itikad derslerini televizyona bırakabilirim ki genele lazım. Anladın mı? Biz de burada e, diğer derslerden belki önümüzde Allah'ın ilerisi Kur'an-ı başından kestir dersine başlarız. O zaman Kur'an'ın kestiriyle gidereceğim. O büyük bir derstir. Artık beni öldürür yani e, Kur'an-ı Kerim'in sonlu görmek mesela çok sene evvel başladım bitiremedik. Makarası süştüm bana gittik ama birkaç sene Sait abi zamanında Allah rahmet etsin. Ondan sonra tabii e, çok engeller çıktı. Biz haft saatla o dersler öyle kaldıydı yani. Yeniden başladık burada yine birkaç yapmak. Bu sefer artık önümüzde devam ederiz inşallah. Amin. Siz de adel inşallah. Peki inşallah demiş. Yani ama biraz dengeli bir de bit belki ama ben burada efendim televizyon inşallah bu uydu açılır açılmaz. Bizimki kuruldu zaten kumandaya girdi Herkesin kumandası var şu an yeni uydu da çıkıyoruz yani. İnşallah oradan dersler başlayacak. Duamızı bekliyoruz. Derneğe desteğimizi bekliyoruz. Çok büyük işler görüyoruz. Çok büyük borçlar altındayız. Detaya giremiyoruz. Siz anlıyorsunuz. Ama sen da yanmıyorsunuz öyle. Kıyı kıyı kıyı kıyı. Arkadan ağır. Yapmayın öyle iş. İşte biraz da ortasına gelin işlerin. Hizmetlerin içine girin inşallah. Bu hizmetler dünyaya faydası olacak inşallah. Hiç tanımadığım adamlar telefonda bu geceyle de kaç kişide konuştur daha. Allah başımıza de geçirir. Ya ben seni niye başımda dursam ne olacak. Çok irşat oluyoruz. Çok irşat oluyoruz. Çok el içimde tutuyoruz. Kalk İnternet rastlıyor. İnternet hiç adamla buralara gelmemiş. Dünyanın her yeri bizim televizyon Doğu bloğuna ait oldu. Yani ucu böyle gizli. Türkiye'nin hepsi Doğu'da da Çin'e kadar. Ve bütün yani artı ilave parasız demek istiyorum. Avrupa tarafına ilave para veriyor. Şu anda o gücümüz yok tabii. Ayrık ödeme var da. Avrupa tarafı kendi anten takabilir. O başka mı? Doğu bloğuna düştü. 200 milyon 200 milyon değil mi? Çin'e kadar. E bütün bunlar hani Türkçe anlıyor diye diyorum. Türklükten dolayı konuşuyoruz konuşmuyoruz. Yani var. Hani insanımızı anlamam meselesi ha. E şimdi bu kadar insana ulaşmak var. Çin'e kadar, Çin'de bile, Doğu Türkistan'da. Bu kadar insan var. Sohbet ulaşacak bunlara inşallah. Bunların çoğu internetten bizim sohbeti siteyi bulamaz. Oralarda bu, Türkiye'ye ilgili çok imkan yok. Türkiye'de bile birçok yerde insanların internette ulaşılıyor. Onun için Allah bizi muradımızı erdirsin. Allah'ım herkesin bile olacağına müsaade ettirsin. Bu sohbetleri helal olacağız olsun Allah. Biz o zamanlar da dua ettik. Külliyelerden beri geliyor bu işler. Hep dua ettik. Bak Allah'ın insanlar yaratıyor. İnternet bayağı yere ulaştı 10 milyonlara 20 milyonlara ama Allah'ın izniyle İmdat edin Gecenin girdiği yere bu din girecek. Gündüzün girdiği yere bu din girecek buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çorbada tuzunuz olsun. Hizmette bir payınız olsun. Bu dini Allah her yere ulaştıracak. Ama kim ne kadar çalıştı bu din için? Ahirette ona bakacak Mevla. Biz kendimiz içi konuşuyoruz. Allah'ın dininin bize ihtiyacı yok. Allah Teala kadir. Evet. Şimdi Ebeni Kardeşlerimiz Dergide dediğimse bir şey diyeceğim. Ne diyor? Ya ben hala Utaka namazı kılamadık ya. He? Şevval ayında Utaka namazı, bunu bari kaçışmadan 24 güne kadar mı? Şevval kaçırmasın diyor. 26'da hiç olmaz kılacağız ha? He? Evet, bu 76. sayfada dergide Utaka namazı, bunu mutlaka kılalım inşallah. Ondan sonra ee, orada bir şey vardı bayın e, hangi şeyde dedik Şevval son 10 gününde 17 Ağustos pazar bu önceki pazar ile 26 Ağustos salı arası dergiden takip edin bak dergiden yazık her gün 50 kere Fatih'a okuyana Kur'an-ı Kerim Fatih'in sevabı verilir şehitlerin mütefatına erişir o sene kendisi hakkında hiçbir günah ve mahsiyet yazılmaz. Allah Allah. Hacı abimiz de Muhammed'in Hatır Uttin Hazretleri büyük kutup. El Cevabı'l-Kamsık'a gördüm ben bunu. Büyük kutup yani buzat. zat. ne meşahatından. Tarikatın adını bile duymadınız değil mi? Çattariye. Büyük tarikat yok. Evet, o buzat yazmış bunu. Ee, sayfa 76'dan bu bilgi bulabilirsiniz. Şevval ayının oruçları Bilgisi bulabilirsiniz. Zirkade ayının ilk gece namazı. 26 Ağustos, Salı'yı 27'ye bağlı. Hep bu ayın bir şeyleri. Önemli bir namazı var. Efendim, mübarek haram ay giriyor. Bundan sonraki ay ne ya ay? Ya Haram'a yeni çıkmadı mı hocam? Ne ya? Biri geliyor, biri gidiyor. Günah işlemeye hafif kalmadı ya. <gülüyor> ya ne oluyor işte ya? Kurban oldu, ayların mübarek olmasın. Kalıyor size birkaç ay günah işlemeye bey bu lafı cuma diyenler, nasıl ya hocam vallahi günah basına geldi mi fren tutmuyor. Ramazan, Şaban bu tozlama gidiyorum yani. Allah affetsin. Allah problem asiletsin. Hiçbir ayda günah nasibetmesin. etmesin. bak bakmayın, şakadan şeyi ciddi anlarsınız ki bu lafı da günah caizmiş diye. Niye biçim anlarsınız biliyor musunuz böyle? Yanlış yanlış işler. Zilkade haram ayın ilk gecesi çok önemli. Namazı tarih veriyor. ay oruçları. Kaç ay var önümüzde? Haramay. Zülkade. Zülkce? Muharrem. Allah ne diyor geceler, on geceler. Arafat arafat günü. Ne büyük günler geliyor. Haşura. Hep bunlar haram Haramay'larda. Haramay orucunun faziletleri. Meziyetleri. Nelerde nelerde, nelerde, nelerde, nelerde. Evet. Ondan sonra 78. bak bu kitapta yok. 78. sayfeden itibaren Şeyhü'l-Hazin Hazretleri, Sirt'te meczum bulunan o büyük velinin Gâliâtul Hayrât, Gâliâtul Hayrât, büyük bir salavaktır. Bu numarık zat, bir kim ziyaret etti. Delileri boğalıyorlar, sabah ayılıyor ya, deli. Öyle büyük bir veli, Mevlana Khalid Hazretleri'nin bizim yolumuzun halifelerinde. Halid-i Osmanlı Osman halifesi, zamanın karşı, Şeyh Muhammed Hazin el-Çarşafi Hazretleri. Hoşumluş Allah'ın Selemi, Dünyada çok gördüm diyor. Sonra da uyanık gördüm diyor. Sonra da uyanık gördüm Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ithafen bu serevati şeridi'yi yazdım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz etti. Buyurdu ki ''Men karaha hukben ve şevken illeyye'' Sana ilham edilen bu serevati beni severek ve bana kavuşmayı arzulayarak kim okursa, kötü ben o bir adetim İçinde bulunan kadar ona sebaplar yazılacak. İçinde bulunanların manaya baktınız mı? Bakmadınız. Dedim size çarpma, çarpma, bölme. Bakmadınız mı? Bakmamışsınız ya. He? Ne diyor ben bu, buradaki çarpmalar? Allah Allah. Bak ey Rabbim bir tane şey ha. Arapçası bilmiyorum. Sizin anlayacağınızı. Bütün yaratıklara karşı kendisini seçkin kıldı. Ve bir de şahsını en üstün makama yükseltti. Ne Nebi Zişan'a. Şu anda yok olan fakat bu cihanda ve mekanda manevi alemde hatta kıyamet günü gerçekleşecek haşirden sonra yani cennet cennet ebediyete gidene sonsuza kadar var etmeyi takdir buyurduğun tüm ademlerin Adem, Adem değil Adem. Yani yoklar, şu anda yoklar. Ama var etmeyi takdir etmişsin Sonsuza kadar. Bak, bak. Sayısınca. Ağırlıkları kadar. Ve bütün bunların yine kendi sayıları ya. Sonsuza kadar sürekli çarpılmasından hasıl olacak varlıklar sayısınca. Motor yandı ya yani. Bilgisayardan bulamışsın. Bilgisayar yapalım. Neden Allah anneleri takdir biliyor biliyorsun? Hayli bir işi çözecek oraya. Salatü selam. Hatice bak bu bir paragraf. İçinde bir şey var ki samimi söylüyorum e, Sizin ne hesap makinalarınızın, hesap makinalarınızın ve sayıların ve rakamların nereye gidiyor hocam? Dai bilir bu, bu sayılar nereye gidiyor duruyor? Durmuyor ha. Peki o e, durmuyor da bu insan nasıl duruyor? Nasıl duruyor? Yani öyle sayı, bir anihalat sayı mı var? Sıfırı buldular nasılsa. Sıfırda Müslümanlar bulmuş derdi o kadar de. O derdi Amerika'daki dediği süper marketlerin derdi kasalara konmuş çap yapanlar ne ya derdi muhasebeciler. Hepsine otağız derdi bu Müslümanların hakkı var. Sıfırı biz bulduk derdi. Mübarek o bey adam. Şimdi bu salavatlardaki Şevap, içinde olanlar kadar sevap, İçinde olanlar ne kadar? Bir paragraf okudum kafanız durdu. kadar <gülüyor> paragraplarım okuyayım, o kadar size hasene ve sevap yazılacak. Böyle bir şey yok. Ben bir sayı kehafiz edemiyorum. Çünkü Allah'ın yaratmayı takdir ettiği, henüz yaratılmamış. Yaratılmışları <gülüyor> uzakta öbür paragrafta söylüyor. Yaratılmamış, yaratılmayı takdir ettiği. Hatta başlardan sonra, cennet cehennemde neler yaratacak acaba? Sonsuza kadar. Bir de onların çarpımı Ne kadar? Kendi sayılarıyla çarpımı. Çarpım ne kadar devam edecek? Sonsuza kadar. Buna buna bir paragrafı kurup. Ne kadar sevap yazılacak? Merak etme bakal defteri olsa biter mi? Sevap defteri bitmez. Ya hoca bu meyhet nasıl yazacak bu kadar? Sen merak etme sen sebebette okumaya devam et. <gülüyor> Yazacaklar inşallah. Resulullah buyurdu uyanıkken diyor. Şeyh-ül Hazir. Tatlısallahu aleyhi Uyanıkken geldi. Çok beğendi. Sana hediyem ya Resulallah. Beni sever et bana aşık olarak. Kim bu salavatını okursa. içindekiler kadar hasenat yazılır. Size biraz hafif geldi de onun için de eştim İçindekiler kadar ne demek. Bir Türkçesini oku da aklın başına gelsin. Vekûntü şefiallû fiyemil arasâd. Arasat önünde şefaatçi olacağım. Onun için bu salavat. İki kitapta yok. Bu bana hafif anca bir kitapman geldi ama özel bir kitapman geldi. Yani başkalı bir şey değildi. 78'in sayfede başlıyor 79, 80'e bitiyor. Yani 5 dakikada okunabilecek bir salavat çevirin? Mübarek cuma gecesindeyiz. İnşallah amel edersiniz. Ve'le gün dergi değil kitaptır. Her sayısı bir değil birkaç kitaptır. Dergiye sahip çıkın, hediye edin, ulaştırın. Bunca dua, bunca salavat, bunca rahmet, bunca bereket. Sizlere de ulaşsın. E burada maddi şeyler de var. Ayet dolu, hadis dolu, Hoca Efendi merdiyanları dolu. Suat Hoca'nın da bir yazısı var. Okutunuz mu onu? Ozon tedavisi. Bakın kanser olanlar zor. Üzülüyorum. Doktorlar bizde çare yok dediği olaylar oluyor. Bir terime ne yersen ye diyorlar. Üzülüyorum. Tabi o duruma da gelmeden evvel bitkisel çözümle sülük falan. Her tarafın çılık. Ameliyat oldum, canım çıktı. Sürükten sonra açıldığında. Şimdi sülük aç susan var. Şeker vurmuş. Açılıyor elhamdülillah. Yani bu e, Doktor Fuat Hoca çok da ilmi var. Onu televizyonda çıkartacağım inşallah. O bir konuşursa hadis şeriflerin ispatı hakkında taramalı gibi bir konuşur bütün prozelerini tutturur. O kadar o biliyor. Hadislerin önemini, ahir zaman eşratı, saat kıyamet kıyamete, artıları, yutmuş. Doktor Fuat Hoca Efendi mübarek bir insandır. Tarikat verir bir insandır. E, dergide yazı, rica ettim. tedavisi hangi metodeler var? Ondan şey öğretiyorum. Ondan sonra niye yarar? Niye yarar? Ama onda ilaçlar var. Yani tüm tut, başka çözümlerinden tut, bitkisel yöntemlerden tut. İnşallah çok şifa bulursunuz. Birçok hastalıklarınızda ben daha Manisa'ya gidiyordum oraya hafta. Uçakla İzmir'e oradan Manisa'ya. Şuramda stent takmayayım oraya şimdi. Buradan da sürüp taktım o zaman. Tabii ki damarı açmadı ama gözümün numarasını bir derece düşürdü. Göz doktoru şaşırdı. Duyuyordum ama inanmıyordur dedi. Bir tane bir derece bu numaran düştü o zaman. Göze fayda Yani çok şeyler faydalar var size. Ee, efendim burada bilmiyorum o da e, şeyi de yapmıyor böyle. Netten o da söylüyor. Mübarek adam hiç söylemiyor. Ya dedim adresini bilmiyor millet mübarek adam. O da yine yazmamış. Neresi biliyor musun? İbadiyenin gövende Erzurumlu Almanlı Efazetleri camisi var. İbadiyenin. Göbekte, Allah'ım Efe cami merkezde tam göbek. Onun yanı hemen bitişik. Camiye bitişik. İnşallah fayda görürsünüz. Yani dergide dinle ahiret faydanız var ha. Çok hastalara şifada bulunacak adresler var inşallah. Allah razı olsun. Öbürü cinleniyor Hiç çaresi yok. Onu da yönlendiriyoruz. Dergide bazı yazılarlar. Onlardan da fayda var. Gördük yani. Çok kurtularlar. Allah muhafaza eylesin inşallah. Bizim derdimiz bu. Biz başka bir şeyden istemiyoruz. Dualarım kitabı tekrar ediyorum. hiçbir kitabın kitabım için yeniden almaya lüzum var demedim. Dualarımın bu baskısının tercümeleri, kaynakları, lafızları, metin kontrolleri çok ciddi yapıldı. Bin sene evvel ilk kitabım olduğu için kaçmalar olmuş. Daha sonra baskılarda çok yanlışlar içine girmiş. O benim hatam değil. Ama şu anda muhteşem oldu. Bunu kazan oldu. İnşallah istifade edersiniz, amel edersiniz. 400'den fazla dua, zikir, faziletli amel bir hazine. bitmek bilmez inşallah. Ben vakti çok geçti. İçinden bir dua kendi edeyim öğreteyim dedim ama inşallah on zekâ salabeyle öğretirim size. Dualarım kitabından istifade edin inşallah. Allah-u Teala yataktan kalkmaktan bir daha yatana kadar. Rasulullah Sallallahu neler okudu? Evliya neler okudu? Bu kitapta o var. Yataktan kalkınca tuvalete girilirken, çıkarken, abdestte, evden çıktın, sabah namazında, sünnetten arası, farzdan sonra ta yattığına kadar. Bütün gün neler var ibadet vazife? Dua bakımından söylüyorum. Hepsi bunda mevcuttur. Allah Teala Hazretleri bereketli vakitler nasip eder. Amin ve aleyhi ve Seyyidül Muhammedin Muhammedin veala ve ala Allahu en yacerül cennet la havle likenne nar Allahu en yacerü cennet naudü bi ghametü'l cennet nar Allahu en cennet umam qawli bi'l am qawli bi'l cennet naudü bi'l cennet daru ma qawli bi'l am qawli bi'l cennet Allahu en Muhammed sallallahu aleyhi ve selle naudü Muhammed sallallahu aleyhi la Allahümme enne sevegeminel hayri kulli acili acili ma'alim ne ammûk te. El aljibitte minneşşerri kulli acili acili ma'alim ne ammûk te. Allahümme inne amkabatele na mkabatele la kuvvetele râşede rabbena. Mille binfe rahfetele heyilene ammirrele râşede Allahümme. Sünnena nurrana ve fülele nâinete alâkülşim. Ya arhamar ya arhama'r-rahibe. Ya arhama'r-rahibe. Ehli sünnete muhalif akımların, Ehli sünnet memleketlerinde, Müslüman bendelerinde Kan akıtmalarına müşahede eyleme ya Rabbi. Akan kanları durdur ya Rabbi. Ehli sünneti her beldede memleketi aziz eyle. Ehli bidat-i celil Müslümanlara yardım eyle. Afganistan'da yardım eyle. Ünlü yardım eyle. gacce özellikle yardım eyle. Allah'ın güçlü devlet onlara nasip eyle. Dünyada muhteder bir devlet nasip eyle. Yahudinin gücünü etkileme iptal eyle, kuletemi imha Allahım Suriye'de geliştire yardım eyle. O eset hala bir yandan öldürüyor. Ödür taraftan rahabiler bir, bir yandan öldürüyor. Bu saydıklar bir yandan öldürüyor. Bu en Müslimetin ne yanı varmış ya? Kurban olduğum Allah. Im. Ölenlere şehadet kaydeyle. ile. gazilik gazel Hastalarına acil şifalar efsane eyle. Allah'ım bir an evvel Ehl-i Sünnet-i Suriye'den aziz eyle valime. Hakim eyle ya Rabbi. Allah Irak'taki bu Ehl-i Sünnet'im diye geçinip, Ehl-i en büyük darbe vuran incinin uşaklarını kahreyle, katleyle. Allah'ım Şankal-ı Kerem'inle yaptıkları bu, bunca cinayetleri, sen yarabbel alemin durdur bir an even nihayete ermesini nasip eyle. Güçlerini iptal eyle. şiaların da güçlerini iptal eyle. Onlardan işler gibi karıştırıp bu işi bu hale getiren Irak'taki Şia, İran desteğiyle yapılan fesatlar. Ya Rabbi Şia'nın da gücünü, kuvvetini iptal eyle. Amerika'ya karşıyım diye gösteriyor, numara yapıyor, oyun oynuyor, ehli sünnet memleketlerini ateş yerine çevirdi. Bütün ehli sünnet memleketleri ateş topuna çevirdi bu Şia. Ya Rabbi sen bunlara fırsat verme ya. Bunların gücünü al Ya Rabbi'la. Bunlar bütün dünyayı karıştırıyorlar. Ehli sünnete karşı, sahabeye karşı ne cinayetler işliyorlar ya Rabbi. Bunlara fırsat verme ya Rabbi. Türkiye'mizde vatanımızda, Ehli sünnet dışı, Güt'at ehli, İran yanlısı, Siyah taraftarı, Nabi taraftarı, Oluşunlara fırsat verme ya Rabbi. Güç kuvvetlerini al ya Rabbi. İmkanlarını imha eyle ya Rabbi. Ehli sünneti azize ya Rabbi. Yöneticilerimize bu şuuru ihsan eyle. Allah'ın yakasını evi sünnet müşavirler, müsteşarlar nasıl eyle. Bunun dışında evi sünnet dışı komutanı konuşanları görevlerden al Ya Rabbi. Evi sünnete muhalif inananları görevlerde durdurma Ya Rabbi. Bu milletin memleketin başında evi sünnet yöneticileri ipta Ya Rabbi. İpta Ya Rabbi. Yandan hayırlı destek ve yardımcılar ihsan eyler Ya Rabbi. Amin. Çünkü bura düzenirse ve güçlenirse bu iç karışıklarımız kurulacak, ...Bünya Müslümanlarına yardım edeceğiz. Yardım etmemizi de nasip eyle ya. Bütün Müslümanların gözü... ...Doğu Türkistan'dan beri... ...her tarafın gözü Türkiye'de... ...Allah'ım bize bir derlenip... ...toparlanmak nasip eyle. Bir birliği oluşturmak nasip eyle. Her sünnet şemaatlerin de... E, ...toplulukların, derneklerin, vakıfların... ...itikadi konularda... ...en azından birleşmelerini nasip eyle. Bir kız oluşturarak... Dünya üzerinde, yetkililer üzerinde ehli görüşlerini hakim etmelerinin nasıl böyle? Allah'ım ya Rabbim. Ben kendi derdimi unutuyorum. Bu ehli derdinden dolayı. Kendi hastalığım, kendi meselelerin arkadaşlarımız da öyle. Ya Rabbi dünya kan görmediğinde ehli çok zarar gördü. Biz onları düşünüyoruz. Bir makbul dua hakkım var deseler şu anda bir makbul dua hakkım var deseler hüsranı kabul olacak. Ben Suriye için kullanırım. Irak için kullanırım. Bu türkistan için kullanırım. Allah şahit. Kendi hastalığım kendi sorunları için kullanmalar yani. Onun için Allah şahit yani. Bir duakla Allah'tan utanırım. Bu kadar ümmet inanıyor. Ne camileri kaldı, ne çeşmeler, tepçeleri, ne evleri, ne ocakları, millet perişan halde. Bak biz gideceğiz, çay içeceğiz, çorba içeceğiz. Ben utanıyorum Allah'ım ben evimde oturmaya. Ben utanıyorum çay içmeye vallahi utanıyorum ben. Milletin namusu kalmadı, bir sesi şey kalmadı. Decihirlik var yani. Allah için dua edin. Allah için destek olun. Allah için yardım edin. Ama ağlayarak dua edin. Gece ağlayın. Ortalıkta ağlamayın. Allah'la aranızda ağlayın yani. Ya Rabbi sen bize şuur ver Ya Rabbi. Amin. Vicdan ver Ya Rabbi. Amin. Müminler tek vücuttur sığınamaz her eyle. Amin. Bir tarafı sıkmalansa bütün vücudu ona ortak olur sığınamaz her eyle. Amin. Birbirini yıkarlar sığınamaz her eyle. Birbirini temizler, yer sırınamaz, Müminler öyle. iki el er gibidir, biri dizlerse onu yıkar, sırınamaz, hal Ya Rabbi, içimizde ucuz ucuz hesaplardan dolayı çıkan ayrılıkları, tepsikaları, istirafları durdur Ya Rabbi. Amin. Bize akıl gidin iştahı Bu kadar medrese oku, hoca ol, hacı ol, ondan sonra tarikat derslerini bitir, ondan sonra cemaat işi, o sürü dedi, bu bunu dedi, hocalar birbirine girdi. Cemaat ayıptır, yazıktır. Vallahi Allah bir bela verin. Cumhuriyetinden Urandan beter eder. Allah bize burada imkan verdi. İslam'a hizmet etmemiz için. Nedir bu hasetler ve zatlar? Kendi aramızdaki çekişmeler. Allah sorar bunu. Biz ehli sünnet üç kimliğine bakacağız. Ehli sünnet üç kimliği olduktan sonra ufak tefek tartışmaları görmeyeceğiz. Nefsimizden fedakarlık edeceğiz. Kimi demiş bana bunu yapmış bana. Yapabilir. Affettim diyeceğiz. Allah rızası için barışacağız. Biz bir birlik olamadık. Onun için yardım gelmiyor. Allah Teala ya Rabbi bize, el hüsnet merkezinde birliği ihsan eyle. Birlik ihsan eyle. eyle Kur'an sünnet nizamı ihsan eyle. Ay. Dünyada bütün Müslümanlara yardım eliniz uzatacak ilken iktidar ihsan Allah'ım özellikle bizim kapımızı Efendi Hazretlerimizin biriklerinin tam bir birliğe kavuştur ya Rabbi. Ay. Kurslar, medreseler, kız, erkek gönülleri, kalpleri, birbirini sevecek dost muhabbetle kaynaştır ya Rabbi. Ay. Ondan sonra diğer el hüsnet tarikatları Hepsini el-i merkezinde birbiriyle birleştir Ya Rabbi. El-i sünneti üstünlüğüyle bize kuvvet ver Ya Rabbi. Ay. Amin Ya Rabbi. Kardeşlerimize de en yakın zamanda yardım eyle. Ay. Kaderin sırrıdır. Biz çözemedik, Biz çözemedik. Onlar bunu hak ettiler mi? Biz bu kadar iyiliğe, nimeti hak ediyor muyuz? Biz bunu sırrını bilemiyoruz. Ama onlar mutlaka ki ne günahları kaldı, bu kadar üzüntü, cefaret oldu, ölenleri şehit oldu cennete uçtu. Biliyoruz Mısır'dan tut, Yemen'den tut, Türk, Doğu Türkistan'a kadar, bütün mazlum evlisi sünnet Müslümanlar için bu kesindir Allah'ın. Allah ee, ama ya Rabbi, onların da namazlarını koruyacak kadar, namazlarını cemaatle kılacak kadar, bir Cuma bayram namazı kılacak kadar, onlara bir hürriyet nasıl böyle ya? Rabbi. Bir karısına kızına dokundurmayacak kadar, bir güç kuvvet İslam ya. Kurban olurum sana Allah. Ya Rabbi, Kurban olurum sana Allah'ım. Haram aylar geliyor Allah. Im. Ne olur onların ızlarını, mallarını, canlarını, dinlerini, imanlarını, kutsallarını, tekkelerini, ya Rabbi ibadethanelerini, camileri Allah. Im. sana emanet olsun, sen muhafazayla. Rusaylileri de durdur, Şii'leri de durdur, Yahudileri de durdur. Kurban olduğun, dur dediğin yerde her varlık durur ya Rabbi'l alemin. Ve ya fayran, ya salimah, sallallahu aleyhi ve sellem, ala şeydina mevlana muhammed, ve ala aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem, tezirahülhamdülillah <gülüyor> rabbil alemin. Bir iki husus var. İzmir'e icazete inşallah gideceğim. Pazar günü bu doğrudur. Yalnız bazı ilanlar etmişler. Şurada piknikte konuşacak. Buradasır. ya Benim öyle pikniğe mikniğe kadar gidecek halim yok. Bu ilanlar. Koca geleceklerden yanlış oluyor. Neydi orası? Mucak mı gidiyor? Muca'ya muca'ya gidemeyiz ya. Ben söz vermedim. Söz verdiğim yere sedyemle şey giderim. Sedyemle şey giderim. Sözüm yok. Yazıyorlar internette. Bir kazanacak? kazan söz verdi gelmedi. Ya böyle şeyler yapmayın ya, kur aklına girersiniz, bak aklımı helal etme. Söz bozmak münafık alametidir. Ben söz verdiğim yere giderim. Söz vermeden ilan yapıyorsunuz, millet ne bilecek? O söz, söz verdi zannedecek. Sonra da gelmedi, bak beni mahcup edersiniz, bu mühim değil. Ama ben bir hoca kimliğim var. Sözünde durmuyor şey münafık alametidir. Bana bunu yakıştırırsanız, milleti konuştukturursanız günah vebali boynunuz olsun. Benim ağzımdan sözüm olmayan yere beni ilanlara koymayın ya. Ben gelen bir ilanda beni destur koyuyor bilmenler. Yapmayın bunu. Ha senin adın olursa fazla adam gelecek. Ya fazla adam gelsin ben size demiyorum. Ben ama ben gelemiyorsam beni geliyor diye koymayın. Millet hoca söz verdi bozdun der. Beni, benim gelim alevime konuşacak. Bu sefer bu müslümanlar böyleye döner. Bizim hocalık vasfımız var. Ayıp ya münafık şeyleri bize. Ya söz bozmam be. Ben İzmir'den Selam'ı Hoca Efendi'nin ilmi icazetine söz verdim. Sileceğim. Sabahlı diyeceğim, akşam dönünce. Sadece icaz et için ilim, talebe, ben sadece talebeye gireyim. Öbür türlü ben, düğün, demek, belediye, otuz bir kişi topladık, beş kişi topladık, bütün belediyelerden bir çare. Ya vaktim yok, sağlığım yok. Yok. Bir kek ilim, icazet, talebelerde bizim hukukumuz var. İlim hakkıdır. biz onları teşvik etmemiz lazım. O ilim şeyinde gidebildiğin kadar gideceğim. Geri kalanlarına davet bile et Şimdi Sizi çöz edemiyorum kusuruma da bakma ondan sonra ben ağır hastalar var bizim hala da kardeşimiz annesi kanser olmuş diğer bir arkadaş da Diyarbakır'dan geldiler kanser Ya ağır hastalar var ya Rabbi sen ölüyü diriltmeye kadirsin kanseri iyileştirmeye tabi ki kadirsin ben ya bütün dua hastalarımıza acil şifalar etsin. bu cemaatin hürmetine dualar bereketine Allah'ın bir Hakkı Seyyidin Muhammed ve Halil Seyyidin Muhammed. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine Ya Rabbi, saad-i ikram ehli deyip hürmetine, aciz şifalar efsaneye, cevalar ikram eyle. Bütün hayırlı muratlarımıza efsaneye, Ya Rabbi'l-Hahim. Ve ya hayvan nasirin, ve ya hayvan fâtiîn. Bizden evvel olanlara karkayıp rahmet eyle, kabirlerini nur eyle. Evet, bunlar mübareklerin Süleyman, Ramazan, İsimleri geçsin, kabirde yatıyorlar bir dakikada okuyoruz kusura bakmayın vakit çok geçiyor ama hatlarını kukla isimleri yazın isim onlar nezarda rehin kılmürlüğün günah kesebe rahim diyor Kur'an herkes yaptığıyla amelettiyle tutsak olmuştur Allah'ın kabirdeki hep bende rehin ameliyle baş başa kaldı bir, bir şehadet bekliyorlar, bir dua bekliyorlar İnsanlara faydalı olan en hayırlı insandır. bize de okumaları için farkamızdan inşallah İşte böyle ne yapalım okuyoruz yani Süleyman, bir Ramazan, Osman, Ali, Salih, Sevgi, Mustafa, Nurettin, Kenan, Kaya, Çetin, Necdet, Abdullah, Sadık, Hacı Ahmet erkek kardeşlerimiz. Ben bunlar vefat etmişler. Bunların ruhları için buyurun. Eshedü en la ilahe illallah, eshedü en la muhammen, abdu ve resuluhu, la ilahe illallah, muhammenü resulullah, fikulli hacim ve nefesine hadedemlâhu sâhûlâhu hîzullâhu. Ya Rabbi bunun cevabı götür yerler almaz. Fazileti bu kadar. Bu kadar da insan okudu. Kıymetli mübarek insanlar da var aramızda. Cemaatin bereketiyle mutlaka kabul oluyor cemaatte. Bunları kabul ettikten sonra bu kardeşlerimizin ruhuna hediye edip ve asıl Bu kadar cevapla azapları olan varsa defora eyle. Bu kadar cevap bereketine kabul istirahatlarına müjde edelim. Amin. Yani, Necla Gülsün menşure lütleyebilirsin. Şafika büllü yaşarsak ve eline durdu oya ya hanımefendiler e, vefat etmişler. Bir zamanlar vardılar, yaşı yok, darı yoklar, içi şimdi yoklar. E işte biz de öyle olacağız, Allah'ı ibret almayı nasip eylesin. E, bu kadar insan ya, hep vermişler ya, herkes bir şey. Allah'ım rahmet eyle, kabullen yur eyle, dereceler ihsan eyle, günahları mahveyle, hasen hata tebdil eyle, Müslüman isimleri, Müslüman oldukları, tabi son nefesi kimçeyi bilemiyorum ama Hüsnü zannımız o yönlendirdi. Buraya nasip olduğuna göre, buradan tanışlar olduğuna göre kimselere el üsüm et, kimseler oldukları da Hüsnü zanda bulunuyoruz. Ona göre Ya Rabbi, Tacuk Eremin'le bizim de Hüsnü zannımıza göre muamele ile ruhlar için buyuruyoruz. <gülüyor> Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la Muhammed'in abdurrusu La ilahe illallah Muhammedur Rasûlullah bi kulli lem hacim u nefesim adedemâ Ya Rabbi bu tevhidleri ve şaadetleri tâ var emsâli rahmetler halinde şu saatte şu ve bitte kabirlerine idhâle eyle! Nur eyle! Azap bırakma Ya Rabbi! Mahşene kadar azap bırakma Ya Rabbi! Amin Ya Rabbi'ne âlem! Bize de iman ki âm! Hüsnü fatim eyle! Sene kapamak masif eyle! Amin! Yendillemnâ rücühimindena Amin! Allahümme! Salli ve sellim! ve varlık. Valla sığıdına, Muhammed'in Nabi ummi Al-Habib Al-Aali Al-Azim Al-Jahir. Valla Ali o cahbi. Al-salatu al-salam. ya Rasulullah. Al-salatu wassalam salam Ali ki ya Habib Allah. Al-salatu al-salam. Ali ki ya sığıd Şehana Rabbetu Rabbu Azze El